Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 4 Nisan pazartesi. Yıl 2016, ay 4, gün 95, Kasım 149. 1437, Hicri-i cemazi 26, 1432, Rumi Mart 22. Çiçeklerin açılması, bülbüllerin ötmesi. Yünün malumatı. 63 yıl önce bugün 4 Nisan 1953'te Dumlu Pınar denizaltı gemisi saat 2.45'te Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde Naboland adındaki İsveç Şilebi ile çarpışarak batmıştı. O zamanki koşullarda yapılan kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine kendilerine kurtarılamayacağı bildirildi. Denizciler şehit oldu. Bu acı kazada 81 denizci ölmüştü. Deniz Kuvvetleri tarafından her yıl 4 Nisan günü deniz şehitlerini hatırlama günü olarak anılmaktadır. Günün Tarihi 67 yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik paktı Örgütü yani NATO kuruldu. Günün malumatı Nisan ayında Geçen haftadan devam Meyveler Şeftali ağaçlarının gereksiz tomurcukları ayıklanır. Kiraz, armut, elma, erik, zeytin ağaçlarına aşı vurulur. Çiçekler, menekşe, şeyboy, karanfil, margrit, aç çiçeği, fideliklere, kına çiçeği, yastıklara dikilir. patları çiçekte çeliklerinin saksıların değiştirilerek filizleri tırnak ucuyla budanır. Devamı yarın. Büyük, Büyük Saatli mi? Marif Takvimi soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. A todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes y en los montes montes soy oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere el hijo de un pueblo esclavo vive por él calla y muere leri da Bolara sul sereno i morir en su gua la víbora de Simblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja pico en la frente a mi niña. José una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando Y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. So forger, donde crece la Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete'si bu. Ömer Madri Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Pablo Milanes'ten Yo Soy Un Hombre Sincero. Ben samimi bir insanım adlı şarkıyı dinledik. Bunun sözleri, şarkının sözleri... Jose Marti'ye aitti. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından takip etmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya yayıncı. Adaleler Hosey Marti Onu ilan ve ihbar etmişti. Kuzey Amerika'nın Genç Ulusu Amerika Birleşik Devletleri Obur bir imparatorluğa Dönüşmekteydi ve onun dünyaya Karşı açgözlüğü Doyacak gibi değildi. O ana dek bütün yerli topraklarını yutmuş ve Meksika'nın yarısını ele geçirmişti ama bir türlü duramıyordu. Hiçbir barış zaferi savaşın üstün zaferi kadar büyük değildir demişti Nobel Barış Ödüllü Teddy Roosevelt. Bay Teddy 1909'a kadar başkan kaldı. Ülkeleri istila etmeyi bırakınca Afrika'nın su aygırlarına karşı savaşmaya gitti. Onun ardından göreve gelen Ulem Taftsa doğa düzenine başvuracaktı. Bizim ırksal üstünlüğümüzün bir sonucu olarak bütün yarı küre manen nasıl bize aitse gerçek anlamda da öyle olacaktır. Aynalar Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sal Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1925'te bugün Schutzstaffen diye adlandırılan ama çok iyi herkes tarafından SS diye bilinen silahlı birlikleri kurulmuş Almanya'da Nazilerin şey gücü adı savunma adı altında aslında faşist e, milis güçlerinin kuruluşu bugün tarihte 1925'te bugün. 1944'te bugün Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda Bükreş'te Amerikan ve İngiliz güçlerinin birlikte ilk petrol rafinerilerinin bombalanması var Bükreş'te. O da 3000 bin sivilin ölümüne yol açmış. Tarihte bugün, 1964'te bugün The Beatles grubu Billboard Hot 100 yani ilk yüz listesinde ilk beş sırayı işgal etmiş. Beş ayrı şarkıyla bu da bir rekor ve 1979'da bugün Pakistan başbakanı Zulfikar Ali Bhutto casusluk suçundan idam edildi. Evet. Yani bundan 73 yıl önce bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden ve müttefiklerinden oluşan uçakların e, pilotları e, Bükreş'te yaptıkları bombardımanda 3000 sivil öldürmüşlerdi. Vay canına. Evet. Çok da uzak bir tarih değil. Evet, hiç değil ve savaşın böyle bir şey işte bütün o hamasi nutukların arkasından savaşın nasıl bir vahşet ve dehşetten ibaret olduğu ve başka hiçbir şey olmadığı da açıkça burada görünebiliyor. Bu bir zafer olarak ilan ediliyor mesela. Evet. 3000 kişi hiç alakasız yani savaşmayan bile asker bile olmayan kadın, çocuk, çocuk, erkek ihtiyar, yaşlı hepsi gidiyorlar ikinci dünya savaşında ve bir yaş içerisinde görebileceğiniz bir ömür içerisinde görebileceğiniz bir süre belki bir görenler de duyanlar da vardır aynı şekilde bir söz vardır bilir misiniz fallout diye bir bilgisayar oyunu vardır bizim açık, kast, açık kitapta da geçen bir bilgisayar oyunu hmm. aynı zamanda post apokaliptik kıyamet sonrası dönemde geçer bu ee, orada girişinde o oyunun seri halini çıkar savaş asla değişmez diye bir söz var orda doesn't change diye de yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu bilgisayar oyunlarına müthiş meraklı olduğum söylenemez ama bu doğru bir ama çok evet, evet. her zaman aynı yerde sadece ölüm, yıkım depresyon ve facia getir büyük savaşların ardından gelecek olan bir dünyayı tasvir ediyor bu oyun ve aynı şekilde orada da savaşın Büyük felaketlerin ardından da devam edebileceğini bir şekilde anlatmaya çalışıyor hikayesiyle beraber. Şu anda baktığımız zaman da aslında çok da farklı zamanlarda yaşamıyoruz galiba. Bu hava bombardımanlarının devam ettiği e, günlerde İkinci Dünya Savaşı'nı aratmayacak olan sahnelerle karşı karşıya kaldığımızda söylenebilir evet, belki. Ve her an yeni bir <gülüyor> savaş ve çatışma oluyor. Yani şeydeki rakamlar zaten... Suriye'de ve Yemen'deki rakamlar artık dilet bile getirilemeyecek felaketlere yol açmış durumda. Nüfusun böyle beşte birinin falan tamamen aç bir ilaç olduğu mesela Yemen'de filan Ama şimdi yeni bir savaş haberiyle başlayabiliriz. Evet. Çatışma Azerbaycan hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın üzerinde hak iddia etti. Daldık Karabağ ya da Nagorno, Karabakh Bölgesinde Azeri ve Ermeni kuvvetler arasında çatışma çıktı. Nasıl başladığı bilinmiyor. 1994'teki ateşkesten bu yana en sert çatışmalardan biri olduğu söyleniyor. Bu içinde bulunduğumuz günlerde yaşanmaktadan çatışmaların. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği de aynı şekilde bilgiler arasında. Evet, Cuma gecesi oldu bu. 1994'teki ateşkesten bu yana en sert çatışmalardan biri. Tabii ki taraflar birbirlerini suçluyorlar. Yani bu çatışmalar zaten her sene içerisinde görebileceğiniz düşük tansiyonlu da olsa devam eden bir niteliğe sahip. Ee, bu saldırılardan sonra her iki tarafta birbirlerini suçluyorlar. Yine aynı şekilde aynı retolik üzerinden devam ediyorlarmış. Evet hem Azerilerin değişmez lideri Aliyev hanedan var orada biliyorsun babadan oraya geçiyor. Seçim diyorlar ama öyle değil. Yani sahte seçimlerle Aliyev hem de Ermenilerin başbakanı Serkisyen Washington'daki nükleer zirveden geri dönüş yolundayken böyle bir şey oldu. Fakat ilginç olan şey şu Rusya hemen e, şey demiş itidal telkin etmiş aman yapmayın demiş Putin. Hmm. Bu arada Putin'in ismi de Aliyev'in ismi de başka bir haber içerisinde geçiyor onun da ufak bir bilgisini vereyim ama üstüne uzun süre konuşabiliriz. Panama Belgeleri diye bir belge çıktı belgeler Şimdi serisi çıktı zaten ufakça he. bir bilgi vereyim hemen devam ederiz bu savaşa bu iki liderin ismi de bu Panama Belgeleri'nde geçiyormuş kara para aklama yolsuzluk offshore hesaplarından bahsediyor evet. İzlanda başbakanın da geçiyormuş o istifa etmiş şimdiden etmiş mi? etmiş edecek gibiydi etmiş etmiş Sigmund David Gunnlaugsson istifa etmiş Çatışmalar Neyse başta. bahsederiz bu da evet. ilginç bir haber Şimdi bu son derece e, ilginç önemli haberlerle dolu o ortalık yani e, kimin başlattığı falan bilinmiyor zaten o bölgenin de kime ait olduğu her iki tarafında hak iddia ettiği bir yer çok tartışmalı Azerbaycan ilk olarak kendi güvenlik güçlerine ağır silahlarla ve bomba atarlarla saldırıda bulunduğunu belirtiyormuş BBC Türkçen haberine göre Ermenistan ise çatışmaların, Azeri güçlerin tank ve ağır silahlarla, helikopterlerle atış açmasına başladığını söylemiş. Şimdi tabii ilginç olan şey şu, aman itidal, ateş kesin falan diyor şey Rusya. Ama işin güzel yani acayip tarafı da şu ki bir tarafta Ermenistan stratejik ortağıymış. Ne demekse bu yani mesela Amerika ile Türkiye arasında da bir stratejik ortaklık lafıdır gider. Evet burada da Rusya ile Ermenistan arasında öyleymiş fakat aynı zamanda tabi Ermenistan Rusya'dan milyarlarca dolarlık ya da rublelik silah satın alıyor. Azerbaycan Rusya ile son dönemde 4 milyar, 4 milyar dolar evet, her iki tarafa da silah anlaşması. milyarlarca yapmış. dolarlık silah satıyor Rusya sonra da çarp bu silahları birbirinize karşı kullanmayın evlatlarını ama mı ilk dağlık Karabağ Savaşı sırasında da Rusya'nın yaptıkları biliniyordu yani o dönemde izlenen belgesellerde bazı ilginç nüanslar bazı ilginç anekdotlar da aktarılıyordu. Mesela bu e, roket atar e, yüklü olan araçlar var Sovyetler Birliği'nin son dağılma dönemlerinde. Bunların kimi kullandığı belli askerler var. Onun başında komutanlar var. Ortamalı. o Komutana bastırıyorsun parayı. Ermeni komutan gidiyor. Komutana bastırıyor paraya gidiyor. Kendisini kullanıyor. Aynı aracı mesela bu sefer Azeri komutan bastırıyor parayı. Bu sefer Azeri e, güçleri kullanıyorlar bu bomba atar kamyonun. E, bu şekilde devam eden bir sirkülasyon na, vardı. Belki na, bunun biraz daha kurumsal mi? hali. Kredi kartı geçiyor mu? ne zaman olmuştu o savaş? 90'ların başındaydı. 94 galiba. 94. 94'te kredi kartı kabul edeceklerini zannetmiyorum. Belki bitcoin olsaydı kabul edilebilir de takip edilmesi biraz daha zor bir şey olduğu için, para birimi olduğu için. Ama takip etsenize ne olacak ki? Sovyetler Birliği'nin çöküşü arkasından işte gelen toplumsal düzen. Ee, yani Ermenistan şurada 18 Ermeni askerin öldüğünü söylüyor. Azerbaycan'da 12 Azeri askerinin öldüğünü söylemiş taraflar birbirlerini suçluyorlar tabii. İşin bir ilginç tarafı da şu, çatışmalar başladığında hem Azeri lider Aliyev hem de Ermeni lider Sargisyan Washington'daki nükleer zirveden geri dönüş yolundaymış. Yani birbirlerinin yüzüne bakmışlar böyle nükleer silah kullanmayalım diye yeminler etmişler, teminatlar vermişler. Ardından geri dönüş yolundayken telefon geliyor uçağa, savaş çıktı <gülüyor> sayın dakika, başkanım bir, diye. Bir dakika seni ufak düzeltmek zorundayım. Nükleer güvenlik zirvesinde hiç kimse nükleer silahların yok edilmesinden bahsetmedi. Bolsun ama kullanmasın demedim mi hiç ben, Zenginleştirilmiş uranyum falan olmaz. Onlar çok tehlikeli dediler ama ellerinde binlerce nükleer başlık var. Hiç ona değinilmedi. Hatta Obama, en güzeli Obama'nınkiydi. Bu IŞİD manyaklarının eline geçerse çok tehlikeli olur dedi. Hı hı. Ama herkeste açıklanan var, açıklanmayan var. İsrail'de 200'den fazla olduğu söyleniyor. Ya buna benzer bir çatışma Hindistan'da, Hindistan'da Pakistan'da, arası... Pakistan'da var. Kimse nükleer güvenlik zirvesinde nükleer silahların bırakılmasından tek kelime edilmedi liderler tarafından. Böyle düşük yoğunluklu savaş duyarlarının olduğu söylendiği yerlerin arasında bir de işte Hindistan'da Pakistan var. Onlar da karşılıklı neredeydi? Kaleç'te miydi birbirlerine ateş ettikleri yer? Hayır şeyde işte... O dağlık, dağlık bölge. Gibi. Evet. Neresi'yi doğrusu unuttum işte. Kareçi vardı, var dağlık bir bölge değil. Neyse o bölgelerde karşılıklı olarak birbirlerini zaten zaman top atışı yapıyorlar. Biraz daha ileri götürdüklerini düşünün bu top atışlarını. Sonra biraz daha ileri götürdüklerini. Biraz daha ileri götürdüklerini ve ardından Fallout 5. Mesela. Dör, Gerçek. Dört defa savaştı. Dört defa. Hı. Zaten Hindistan. Neyse. Şimdi Azerbaycan... E, Ha, ...benim anlamadığım hususlardan biri de şu... Ee, ...Cumhurbaşkanı... Keşmir, Keşmir. Keşmir, evet. Hı. Cammu Keşmir, evet. Orada da iki tarafta kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Keşmirliler de iki tarafa da ait değiliz. Biz Keşmirliyiz diyorlar ama onları kimse dinlemiyor. <gülüyor> Böyle bir şey var. Dünyanın en kirli yeriymiş. Keşmir mi? Evet, Dünyanın en olarak. yüksek noktalarından evet. birisi aynı zamanda. De, ama... Demek ki yüksekten başlıyormuş kirlenme. Hayır, devamlı savaş olduğu için. Şimdi buzullar da erimeye başladı. Küresel of, ısınmayla. Barot, çamur ve kar suyu, leş. Ve leşler çıkıyor. Ha öyle Silahlar leş. var ve leşler çıkıyor. Anladım ben metafor kullanmıştım. Yok, askerlerin önüleri filan. Eski savaşlardan kalan. Eski, Hı -hı. çok acayip bir durum var yani cehennemi. Neyse, Keşmir öyle. Arun Tiroy çok... Etkili bir şekilde anlatıyor onu makalelerinde. Ermenistan ve Azerbaycan'da zeminde müsaitmiş. Ben BBC Türkçe'nin yalancısıyım. Son yıllarda iki ülke toplumlarındaki hükümet yanlısı medya organları tarafından kabartılan milliyetçi duygular ise iki ülkedeki en yüksek seviyeye ulaşmış durumdaymış. İki ülkeli liderler de barışa ulaşmak için yeterli çaba göstermemek, bunun yerine çatışmaları iktidarda kalmak için bir araç olarak kullanmakta suçlanıyorlarmış BBC Türkçe'nin aktardığına göre. Kullanıyorlarmış yani savaşı. Bah, çok hiç beklenmedik bir şeydi bir de çocuğun öldüğü haberi de var Hı. yalnız askerler değil burada yani en azından BBC'de gördüm ya da Guardian'da bir tek bir de çocuk var İşte taraflar birbirini suçluyor benim anlamadığım şey şu Erdoğan nasıl soruyorlar Amerika dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiği yönündeki haberlere ilişkin ben tabii olayı duyduğum anda İlham Aliyev kardeşimi aradım. O da hava alanına gidiyor. Oradan Azerbaycan'a geçecekti diyor kendisi. Hı -hı. Şey oldu. Kendilerine baş sağlığı dileklerimizi ilettik ve o anda zaten çatışmalar devam ediyordu. Fakat ateşkesle alakalı az önce aldığım bilgi eğer Ermenistan tarafı ateşkes ilan ederse, onlar ateşi keserse Azerbaycan da ateşkesi hazır olduğunu açıkladı demiş. İşte bir ateşkes ilan edildi tek taraflı olarak Azeri yetkililer tarafından. E, Erdoğan Ama tersini söylüyor. Son gelen habere göre bir tane İHA düşürmüş. Ermeni İHA'sı insansız hava aracı öyle bir bilgi de var. Erdoğan tersini mi söylüyor? Ne yani, diyor? Ter... Bir daha söyleyebilir misiniz? Tabii. Azerbaycan eğer Ermenistan tarafı Ateşkesi ilan ederse Azerbaycan'da ateşkesi hazır olduğunu açıkladı diyor. Yanlış bilgi var evet. Erdoğan'a. Yani İnsan Dışişleri Bakanı Yardımcısı da Türkiye'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırgan eylemlerine desteklemeyi sürdürdüğünü iddia etmiş. Ve Savaş Koçaryan. Şeyde diyor ki zaten Ülkçi gerek Davutoğlu gerek, gerek Başbakan Davutoğlu gerekse de Cumhurbaşkanı işte Azeri kardeşlerimize baş saldı filan dileklerimizi ilettik diyorlar peki savaşı da Ermeniler çıkarttı diyor. Nereden biliyorlar? Ne, daha uçaktaydılar onlar. E i̇stihbarat kaynakları genişmişti demek ki koskocaman Türkiye. Evet. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bir de ayrıca zafer açıklaması geldi. Ya yani kes ilan ettik ama büyük zafer kazandık diyor. Ermeni provokasyonu Azerbaycan ordusu tarafından layıkıyla cevaplandırıldı, düşmana çok büyük darbe indirildi demiş. Bu arada bu bu savaş üzerinden Erdoğan bir de şeyi gazetecileri hırçalama fırsatını bulmuş. Türkiye'deki gazetecileri şey Azeri gazeteci bir hanım ağlamış soru sorarken filan. Için, bak gazeteci böyle olur diyor. Hı. Milli ve yerli olur. Buradakiler halbuki cumhurbaşkanına küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. İlginçmiş. Aliyev konuşmuş tam şey değil mi böyle old school eski tarz, e, devlet başkanlarının yaptığı konuşmalardan. Ermeni provokasyonu Azerbaycan ordusu tarafından layıkıyla cevaplandırıldı. Düşmana çok büyük darbe indirildi. Düşman büyük kayıp verdi. Düşmana sarsıcı darbe vurulduğunu söyleyebiliriz. Evet. Televizyon ekranlarında bunu söyleniyor. Ha, bunu nereden örneği onu bilmiyorum. Bil Muhtemelen Allah. cepheden gelen haperlerdir. Hayır. Nereden? Çok... Yani bu üslubu nereden örneği? Ha babasından herhalde. Evet tabii politbüroyu Yani Sovyetler Birliği politbüroyu. Haydar, Haydar Haydar Bey. O, oradan tabi çok uzun süre biliyordu. O zamanlar offshore falan yok ama dikkatinizi çekin. Belki vardır Allah. da ortaya çıkmadı. Evet. Evet. Bu arada Azerbaycan-Ermenistan hattının... Adere, Terter, Adam ve Hocavent Füzuli bölgeleri boyunca yaşanan silahlı çatışmalarda ölen askerler ki onlar da şehit diyorlar tabii. Ermeniler de ölen kendi ölenlerine şehit diyorlar mı? Muhtemelen diyorlardır. Ben şehidin Ermenicesini bilmiyorum yalnız. Bakarız şimdi. Ee, Belki bir dinleyicimiz vardır bizimki Düzenlenen törenlerle sonsuzda uğurlanıyormuş. Böyle çok hamasi konuşmalar var. Tamam. Şimdi Televizyon burada... görüntüleri de var onlardan da bahsedelim. En son ben Savunma Bakanı Yardımcısının açıklamalarını okudum. Azerbaycan'ın. Ee, öldürülen askerler hayatını kaybetmiş olan askerlerin fotoğrafları düşürülmüş olduğu iddia edilen bir helikopterin aynı şekilde fotoğrafından bahsediliyor. Ee, uçak bizim değil. E, bir tane de insansız hava aracı düşürmüş diyor İşte insansız hava aracı bizim değil. Bizim emanetlerimizde böyle bir şey yok. Helikopteri de bizim olduğumuzu kabul etmiyoruz diyor. Askerlerin de bizim olduğumuzu kabul etmiyoruz. Çünkü onların üzerinde yazlık kamuflajlar var. Biz şu anda kışlık kamuflaj kullanıyoruz. Bunların hepsi Ermeni yalanı diyor. Evet. Devlet, evet. Ermeni devletin yalanı. Bunu daha sonra hiçbir zaman daha doğrusu öğrenme fırsatımız olamayacak gerçeği. Çünkü gerçek öğrenilebilir bir şey değil benim tecrübelerime. 20 yılda ben bunu öğrendim bu programı yaparken. Ne hakkında konuşuyoruz peki? Şu anda gerçeklerdeyse söylenenler. Dedikodu. Evet. Devlet dedikodusu. Rivayet. Rivayet. Rivayetin muhtelif değil ama. Burada kaynakları var. O, yani de çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Muhtelif kaynaklar. Aynen. Evet. Ee, bu arada bir haberde şeyden geldi. Onu da bu çatışmalara ilave edelim. Rusya'da hava saldırılarında sivil altyapıları vurmuş Rusya ve ...binden fazla insanı öldürmüş. Bu yeni bir araştırmanın haberi aslında. Daha Bu, önce de böyle bir açıklama yapılmıştı. Bin civarında insan hayatını kaybettiği söyleniyordu... ...bir başka araştırmada. Rusya'nın Suriye'de... ...yaptığı hava saldırıları sırasında. Şimdi yeni bir araştırma var. Burada da... ...aynı şey söyleniyor. Air Wars diye... ...bir araştırma. Bu Vice News'dan... ...Louisa Lavlock'ın... ...haberi. Bin, en az 1096... ...sivili öldürmüş ve her türlü... ...hastane, okul filan ne varsa hepsini de hedef almış. Macami yardım konvoyu da dahil olmak üzere öyle bir araştırma var. En az 1096 sivil öldürülmüş. Böyle böyle bir şey. Suriye'deki savaş da bir yandan devam ediyor. Onları da söyleyelim. Suriyeli muhalif birliklerin Halep'in kuzeyindeki Azez, Cerabuz marihatının oluşturulması öngörülen güvenli bölgede iki koyun kontrolünü e, Daesh'ten, Oşit'ten geri aldığı bildirildi. Yani bir yandan da hava saldırıları da devam ediyor. Yemen'de de devam ediyor. Yemen'i zaten Suriye'den sonra Yemen diye de bir toplum artık ortadan kalkmak üzere zaten. İran Yemen'e savaş gemidesini yollamış. Evet ama şeyde, Yemen'deki durum Birleşmiş Milletler ölçeklerine göre de dayanılamayacak bir felaket. Yalnız Suudi Arabistan'ın savaşı kazanmadığı kesin. Öyle bir şey de var. Öyle bir durum var ama neden bütün saldırılar ve patlama haberlerinin e, pazar yerlerinde ve hastaneler yakınlarında olduğunu okuyoruz Yemen'deki. marip'teki husilerin bir hastane yakında düzenlediği roket saldırısında iki kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı, İpte pazar yerine falan ve henüz hedefi kim olduğu tarafında, kim tarafından yapıldığı pat, e, bilinmeyen bir patlamada da üç kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Bir pazar, bir hastane. Evet, bir UNESCO, pazar bir aslan. Hep böyle. UNESCO muydu o şeyi veren? Araştırmayı veren? Yani 87 milyon çocuk çatışma ve savaş bölgelerinde şey yapıyor. Büyüyor. Ve bunun genetik yapılarını bile dokularını bile değiştirecek hale geldiğini Böyle bir tehlikeden bahsediyoruz evet. 3.7 milyon Suriyeli çocuk da savaşın içinde doğmuş Bu da aynı şekilde anlatılıyor Başka hiçbir şey görmemişler evet. 2.4 milyon Suriyeli mülteci çocuk varmış Bu konuya da değinme fırsatı bulacağız galiba bugün Tarihi bir gündeydi aynı şekilde bu konuda da Evet şimdi ara vereceğiz ama Ondan sonra Panama Belgelerine geçeceğiz Tarihteki en büyük Sızdırma haber 11.5 milyon belge Sızdırılmış Hepat olarak. Etkisini Hukuk... göreceğiz Hukuk firması Panama'lı Moses Fonseca'ya ait 40 yıllık belge, 11 milyondan fazla ve dünyayı sarsan belgeler 72 lideri yolsuzluk suçlaması getiriyormuş. Ee, yani kimler var? işte sen de sözünü ettin demin. Vladimir Putin de var, Başçar Esad da var, İlham Aliyev de var, Mahmut Ahmedi Necat da var, Hüsnü Mübarek de var. Türkiye'den kimse var mı? Türkiye'den kimse yok ama futbolcular var. Messi var. Olmaz mı? Türk gibi yakın size reklamlardan hani hatırlarsın Türk Hava Yolları'nda. Yani hmm. isim mi dedim ben? Ama. Reklama girer diyorsun. İzlanda Başbakanı Gunlaugson i̇stifa, istifa etmiş. İstifanın eşiğine geldiğinde bırakmıştım ben etmiş demek. Vallahi ki. öyle diyor. Ben bir video seyrettim. Kızıyor gazetecilere. E, ne biçim sorular soruyorsunuz diyor. Ama gazeteci de diyor ki Sayın Başbakan imza var diyor. İmzanız var elimdeki belgede diyor. Onun üzerine terk edip gidiyor odayı. Mülakattan vazgeçiyor. Bu arada korsanlar da gümbür gümbür geliyorlar İzlanda'da. <gülüyor> Galiba iktidar ele geçecek korsan partide. <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Yakın zamanda bir seçim olacak gibi de durabiliyor. Ama yani 2 milyar doları sadece Putin'in offshore hesaplarından. Ayrıca e, karı kız meseleleri de var söylemesi ayıptır. Böyle şeyler de var. Onlara geçeceğiz şimdi. Bir de göç hadisesi var. E, taş yürekli bir anlaşma yapıldı. Anlaşma yapıldı biliyorsunuz. Yürek paralayıcı. Yani tamamen fiş, poker piyonu gibi, fişi gibi kullanılan mülteciler var para karşılığında. Orada da Yunanistan'da isyan çıktı. Büyük isyan çıktı. Kaos, kaosun içindeki Sakız Adası başta olmak üzere ve ayrıca da Dikili dedi. Baş var. Bugün başlıyor deniyor. Ama tamamen hukuku, uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen çok sayıda yardım kuruluşu ve hukuk Birleşmiş Milletlerin kendi etkileri de var. Ne olacağı bilinmiyor. Tarihen Büyük rezaletlerinden birine tanık olmak üzereyiz. Avrupa Birliği'ye kendi memurlarını göndermiyor. Büyük memur eksiği varmış. Çeviri yapabilecek insan yok şu anda orada. İnsanların derdini anlatım neden orada olduklarını dile getirebilecek, resmili makamlar buna da iletebilecek bir çevirmen yok. Böyle büyük bir açık varmış Avrupa Birliği'nin memurların arasında. Gitmiyorlar. Aynı zamanda bu Frontex vardı ya, bağır bağır bağır adıklı, evet. Sınır güvenliğini koruyacak diye. Frontex bile gemilerini göndermiyormuş bölgeye. Ya Yunanistan 2700 memur imzalayacak mühür kaşe basacak insan istedi onları da gönderemediler ama gene de biz hepsini geri göndereceğiz demiş Yunanistan'da harika yani Yunan halkı kucak açmışken Yunan halkını temsil eden solcu sosyalist da <gülüyor> hayır göndereceğiz hepinizi diye bugün 500 kişi gönderiliyormuş Dikili'ye galiba neyse onlara da geçeceğiz Dikildikiler de, de sokaklara çıkmışlar evet. bu arada Hafta sonu işlerimizi de. çalacaklar diyorlar Harika bir dünyaya doğru gidiliyor Bu arada da Hafta sonunda merakla takip ettiğimiz Haberi de söyleyelim tabii ki Fırsatımız olmadı Can Dündar ve Erdem Bül Savcı tutuklama Talep etmedi ve mahkemede Serbest bıraktı Daha doğrusu tutuklama Kararını uygulamadı Önemli bir gelişmeydi gazetecilik kazandı diye verdiler ee, şeyde e, akademisyenlerden e, dördüncüsü de tutuklanarak cezaevine gönderildi onu da e, belirtelim barış için bildiri imzalayan akademisyenlerden gerekçene kaçma tehlikesi Amerika, yani Fransa'dan gelip bizzat geliyor teslim oluyor olmazsan kaçacaksın diyorlar. öyledir bu akademisyenler mantık ı, izan dinlemezler. evet çok acayip peki ara açık kaste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 fine Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money, money and mommy love. Buy. I don't care can't buy me love can't din's gibi tabii ki the beatles'dan dinledik biraz önce tarihte bugün de söylemeye çalıştığımız şey buydu işte The Beatles'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard dergisinin listesinde ilk 5 sırada single deniyor onlara 45'lik plaklarda. ilk 5 sırayı da tarihte ilk ve bugüne kadar da bir daha tekrarlanmamış bir başarıyla ilk 5 sırası da aynı müzisyenlere ait gruba ya da şarkıcıya The Beatles'a. Orada 5 numarada Please Please Me, 4 numarada I Want To Hold Your Hand, 3 numarada Roll Over Beethoven, 2 numarada Love Me Do ve şimdi çaldığımız Can't Buy Me love da bir numarada yer almaktaydı. Bir daha e, şey yapılamamıştı. Gerisi tarih. Bu kırılamamış bir rekordu. Orada Beatles'a da bir günaydın demenin zamanı ve şimdi geçelim. Panama bombasına, bombadan evet. bombaya. Uf kimler var? Arjantin başbakanı, Yoktur. eski, eski Gürcistan başbakanı, İzlanda başbakanı, eski Irak başbakanı, eski Ürdün başbakanı, eski Katar başbakanı, eski Sudan başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri başkanı, daha önce suçlanan eski Ukrayna başbakanı, şu anki Ukrayna başbakanı. Aynı zamanda bu kişilerin yani daha doğrusu e, aile olarak da görecek olursak Azerbaycan e, Başbakanı'nın ailesi, Çin, e, eski Çin e, Başkanı'nın kızı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çocukluk arkadaşları, e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in e, yakın arkadaşı, e, Beşer Esad'ın kuzenleri, e, başka İngiltere kabinesinden isimler, onların akrabaları, Pakistan eski Başbakan'ın çocukları, Gana eski başbakanın oğlu, Malezya başbakanın oğlu, Arjantin eski başbakanının ailesi ve yakınları, daha doğrusu yakınları galiba, Meksika başbakanın yakın temaslı olduğu kişiler, eski İspanya kralının kardeşim mi? Aa. Suudi Kralı Salman'ı saydın mı? Suudi Kralı Salman'ı saymadım efendim. Ya, eski ve yeni var. Yani sen eskilerden gidiyorsun ama yenileri mevcut olanlar da hala görevde olanlar <gülüyor> Son da. Sonuç listeyi bitireyim bir. The Guardian'ın galiba o şeyi bu. Ee, Güney Afrika Başkanı'nın kuzeni. Sonra Gine'nin eski diktatörünün Dulaşı gibi isimler ve şeyler görülebiliyor. Evet tanıdık isimler. Putin, Esad, Aliyev, Salman Nawaz Sharif şu andaki Pakistan başbakanı. Ukrayna'nın şu anda değil mi Poroshenko li lideri Ahmedi Necat Mubarak Kaddafi, Kadtafi. Evet. Rahmetli. Evet. Katledilen Platini. Vay canına. Messi Messi diye söylemiştim ama Platini de varmış. İşte böyle Türkiye'den bir ses var mı bilmiyorum ama yani hukuk firması Panama'lı Moses Fonseca'ya ait 40 yıllık 11 milyondan fazla belge sızdırılmış durumda. Yani normal bir durum var. Panama'dan sızan belgeler arasında Mossack, Fonseca hukuk bürosunun Fonseca. özür dilerim. Hukuk bürosunun müşterileri arasında Brezilya, Uruguay, İngiltere, Sırbistan, Hollanda, İsveç ve Türkiye'den pek çok futbolcunun müşterisi olduğu da iddia ediliyormuş. Yoktur. Türkiye'den futbolcu ne olmuş? Türkiye'den varmış. futbolcu da olmaz. Bir, hiçbir Türk böyle bir şeye tenezzül etmez. Bilmiyorum. Milli ve yerli değil bu senin söylediğin çünkü. Bilmiyorum öyle yazıyor. Her duyduğuna inanma okuduğuna. Peki biraz daha detay verebilir misiniz? Bu Panama Papers'ın tam olarak ne olduğuna dair elinizdeki kaynaklara Evet. Bakarak. Juliet Garside Hollywood ve David Peg birlikte yazmışlar Guardian'dan. Yani bu dünyanın zenginlerinin ve meşhurlarının paralarını hepsini vergi kaçakçılığından vergiden kaçırdıklarını ve offshore denen deniz aşırı yerlerde tuttuklarını ...mesela şeye diyor ki... ...çok hoş bir konuşma var... Ee, ...İzlanda Başbakanıyla... ...tombul bir zat... ...kendisi... Ee, ...peki şeyi diyorlar... Ee, ...bu size ait olmadığını... ...söylediğiniz şirketi... E, ...sonra kabul ediyor filan. ...orta sonra karısı olmuş falan... Öyle ...karışık bir işler var... ...ama en hoş şu... E, ...Maldivler'de mi ne... ...bir yerde böyle... Seyşellerde pardon, Seyşadalarında bir offshore hesap varmış. Ha, evet ama ben onu Lüksemburg zannediyordum diyor. Seyşellerle Lüksemburg'u karıştıranlar filan var. <gülüyor> Çok yakın diller ama. Bu belgelerde yer alan kişi ve şirketlerin tam listesi Mayıs ayının başında servis edilecekmiş. Ee, uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumunun e, yaptığı açıklamaya göre 80 gazetecilerle paylaşılmış ilk liste. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre diye yazıyor. Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden alıyorum ben bu haberi de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından müzisyen yollansilist Sergei Rolguni'nin de bulunduğu, sayı, aralarında bulunduğu Zer, çok sayı Zer, isim. Sergei Roldugin. Roldugin'in e işte e, offshore hesaplar üzerinden vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Dokümanlara göre offshore hesaplarla vergi kaçıranlar arasında 12 devlet lideri, 143 politikacı olduğu söyleniyor. Panama belgelerini bir kıyaslamak gerekirse 500 katı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tarihin en büyük sızması deniyor. Sadece Putin'le ilgili olarak Vladimir Putin'le şu andaki Rusya başkanı. İki milyar dolarlık bir şeyin izi, izi vermiş 2 milyar. İlk bilgilere göre altısı halen görevde on iki hükümet ve devlet başkanının ha, işte, ismi varmış. Evet. Nawaz Şerif, Pakistan. Ayad Allavi, Irak şu anda. Ha yok eski ara başbakanı. Piyotr Poroshenko şu anda Ukrayna'nın cumhurbaşkanı. Ala Mubarek Mısır'ın başkanının oğlu mübarek eski eski başkanının oğlu. Eski, eski başkanının evet. Ama alın, bütün arındı bütün suçlerinden aslında çıkacak yakında. Türkiye Türkiye diyordunuz. Panama e yayınlanan kayıtlarda Türkiye'den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı iddia ediliyormuş. Ayrıca Irish Times'ta siyasetçi o yazmıyor şu anda. Bütün hepsi açıklanmamış ya. Irish Times'ta yer alan bilgilere göre Türkiye'den 101 şirket ve 10 belgenin de ...Panama Papers'ta bulunduğu görülüyormuş. Ben buna inanmıyorum. Çekiçen mi? görmeden inanmam. Çekiçen de var. Çekiçen'i bilir misiniz? Sever misiniz Çekiçen'i? Ben Jack severim. Chen. Evet. Çekiçen diyorum ben. <gülüyor> Jackiçen'dir doğrusu ama. Çeki dediği zaman... Aileden birisi gibi olsun. De ama böyle. değilmiş. Çekiçen de... ...daha daha de... ...aynı zamanda Panama belgeleri arasında... ...ismi geçen şahıslarda dahil edilmiş... Salı günden başlayarak Fransız televizyon kanallarında belgelerin içeriğine dair ayrıntılı belgesel programlar ekrana gelecekmiş. Yani ne, yarın. Ne diyorsun? Lordlar kamerasından oh my god. Lordlar kamerasından altı lord da bu işin içindeymiş. Üç eski muhafazakar milletvekili ve e, Britanya'da siyasi partilere düzinelerce şey veren İş yardım eden vergi kaçakçısı varmış 210 bin şirket. İddialara göre belgelerde yaklaşık 210 bin şirket hakkında bilgi veriliyormuş. Bu nasıl olmuş biliyor musun? Medya kuruluşları ile yani evet nasıl olmuş? Yani şey çok en az kaç ülkede 80 ülkeyi kapsayan bir şey yani dünyada iki ülkelerin yaklaşık üçte birine yok hatta yarısına yakını ee, ve bütün kurmuş FIFA gibi güçlü kuruluşlar filan futbolcular ee, 370 muhabir çalışmış bunun üzerine 100 ayrı medya kuruluşundan bir yıl boyunca analize etmişler ve doğrulanmışlar su sızdırmamışlar valla çok başarılı hiç. bir şey evet 11.5 milyon belge sızdırılmış evet Müthiş şey biraz paradan yani, da bahsetmek gerekiyorsa 2 milyar dolarlık şaibeli bir para transferi o, dolaşıyormuş Putin'in etrafında. O Putin'le Putin ilgili evet. Evet. o 2 milyar. Şey David Gunlaug'un da bayağı karısıyla beraber bayağı karışmış işler işte. İşte istifası bekleniyor orada da. Yani 500 milyon Zidan da Kronu dan bahsediyor o fazla bir şey değil aslında. Belgelerde Gunlakson'un bir offshore şirket aracılığıyla sorunlu İzlanda bankalarına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı, bu yatırımlarla bu yatırımları kamuyla paylaşmadığı söyleniyor. Ülkesine işte yardım etmiş, hayırsever başbakan olarak nitelendirilemez mi kendisi? Batmamı olan bankaları kurtarmak için offshore hesaplarından paralar böyle aktarmış. Bankaları. Tabii yalnız işte coğrafyasızının zayıf olması beni çok üzdü. Yani Seyşel adalarıyla Lüksemburg'u karıştırmış. Halbuki Hı. birisi Hint okyanusunda yanılmıyorsam öbürü de Avrupa'nın göbeğinde çok yakın İzlanda'da, ya, değil mi? Evet 2009'da başbakanlık görevine devralan e, Gunn bankalara yatırım yapan Winters e, şirketindeki paylarını beyan etmediği şirketteki %50 hissesini başbakan olduktan 8 ay sonra işine devrettiği görülüyormuş. İstifaya istiyorlardı e, istifada gelmiş yakın bir saat e, yakın bir zaman içerisinde. Geçtiğimiz saatlerde diyelim. Evet, evet. Ben çünkü merakla takip ettim gecenin bir vaktine kadar. istifa edici etmesi isteniyordu ama senden aldık haberi. İşte Fonseca tarafından sızdırılan belgeler konusunda yaptığı açıklamada da şirket hiçbir zaman uluslararası hukuku ihlal etmedi, edilmediğini, kara para aklama terörün finanse edilmesi ve benzeri bir yasa dışı faaliyete karışılmadığı söylenmiş. Bizden bizden de nasıl deniyor bilmiyorum. Ama, aman Allah'ım kelimesinin. Fakat şeyi biliyorum. Mamma mia! İtalya'da bakanı istifa ettiren skandal hükümeti sarsıyormuş. Can. Öyle mi? Can Carlo. Değil mi sana? <gülüyor> İtalya'da Ekonomik Kalkınma Bakanı'nın petrol işiyle uğraşan sevgilisinin mi? <gülüyor> Ekonomik Kalkınma Bakanı'nın sevgilisi varmış. Petrol işiyle uğraşıyormuş. İstifa etti mi? Kadın şey. Bakan ee, sevgisi erkek ee, çıkarlarına uygun bir yasa değişikliği yaptırmış sevgisin skandal hükümeti sarsıyor demeyeyim bakanın tape, adı tape. Federica Guidi Guidi'nin erkek arkadaşı Gianluca Gemelli ile... Canluca işte Canluca yani Gianluca evet. değil yani Gianluca Gemelli ile yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları da hafta içinde İtalyan basınında yer almış kayıt bu şantaj Onun montaj sabotaj kabotaj dememişler diyorum, anladım evet. E, dememişler ama galiba. İtalya'nın güneyinde yeni petrol sahaları açılmasının kolaylaştırılmasını sağlayacak bir yasa değişikliği. Bir yandan İtalya'da aynı zamanda bu bakan mesela şeyde de bulunuyor değil mi Paris iklim zirvesine geliyor Hatta ve temelde. durduracağız bu şeyi diyorlar. Yenilenebilir enerji petrol yok artık filan diye konuşuyor. Bir yandan da sevgilisiyle alsan şu kanunu geçiriyorum. Güneyde de petrol arayacağız diyorlar. Biraz ve tahmin sahte, sahtekar olabilir mi bu insan? Bilmiyorum. Belki de. E, muhalefet partileri de tahmin ettiğiniz gibi tatmin olmamışlar. Ne zaman tahmin, tatmin oluyorlar ki muhalefet partileri de. Telefon görüşmesinde adı geçen diğer bakan Maria Elena Boski'nin. Boski. Boski'nin ve hatta e, başbakan Renzi'nin de istifa etmesi ne? çağrısı. Renzi'nin de mi? Aman Allah'ım. Evet öyleymiş. İstiyorlar mı? Tatmin olmamışlar. Renzi'yi evine yollamak istiyoruz, evet. güvensizlik oyu kullanacağız demişler. Beş yıldız hareketinden. Luigi Di Mario. Yolsuzlukla hiç şimdiye kadar ilişkisi olmamış olan Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza Italia, Haydi Italia Partisi'nden Renato Brunetta da Renzi oyunun sonuna geldi demiş. Renzi de açıklama yapmış. Umarım önergeler en kısa zamanda parlamentoya gelir. Parlamento isterse bizi evimize yollayabilir ama bunun olacağını sanmıyorum demiş. Evet heyecanlı bu. Panama e, meselesi güzel. Daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Evet ama Türkiye'den hiç kimsenin olmaması çok şey. Sen o 101 şirket deniyor. Şirket Kimler de... vardır göreceğiz. Öyle diyorsunuz ama. Kim araştıracak yani, bunu? Bilmiyorum. Böyle büyük bir İzlanda etkisi yaratır mı Türkiye'de zannetmiyorum. Neler Pe gördü Türkiye'de peki bu... defalar olmadı da şimdi... Bu... Ta nerelerden gelen Panama'dan gelen belgelerden ötürü miyim sen işini geçeceğim. iyi yap bakalım şimdi o sabah akşam okay. yeni şafak star ve Türkiye gazetelerinde bu haberler nasıl kapsınlıyor bak evet. bakalım sabah gazetesinin manşeti Erdoğan güveniyle Türkiye'ye geliyoruz olmuş kim geliyormuş ...trilyon dolarlık devlerin ortak yorumuymuş... ...onlar geliyormuş, trilyon dolarlık devler geliyormuş... Fonseca ...acaba var Kacım. mı? <gülüyor> Fonseca, ben de onu soracaktım, var mı acaba aralarında diye... ...sadece Türkiye'nin gücü değil... ...Erdoğan'ın verdiği güven... ...Erdoğan'ın verdiği güven de bizi ülkenize getiriyor... ...diye konuşmuş, trilyon bana, dolarlık... ...panama belgeleri yani. skandali var mı... ...birinci sayfada? ...panama skandalı var mı? Var mı? ...yok... ...bu kadar başarılısını görmedim demiş... siyolar. muhtar kent... ...yirmi yıldır böyle... Başarılısını görmedim demiş. Kimin? Muhtemelen Erdoğan'dan konuşuyorlar. Koskocaman fotoğrafı var burada. <gülüyor> Neyse. E, Michael O'Neill da Citibank'tan zor coğraflarda başarılı işler yapıyorsunuz diye konuşmuş. Dow Chemical'dan, sizin favori şirketlerinizden Dow Chemical'dan, Andrew Van Leveres konuşmuş. Yatırımlarımız sürecek demiş. Şey Dow Chemical'ı. Coca-Cola'da memnun muymuş? Vallahi muhtar böyle diyor. 20 yıldır böyle başarılısı görmedim diyor. İroni mi yapıyor yoksa gerçek mi söylüyor anlamadım. Sabah gazetesindeki bu kısa demecinden ben bilmiyorum. Ee, ben muhtarı tanırım. İroni yapmaz. Bunu. Yapmaz mı ciddi bir insandır diyorsunuz anladım. Star gazetesine bakalım. O da gazeteci bunlar da demiş. Bu olay ilginç. Konuşmuştuk. Evet. Ülkesindeki şehitlerle ilgili soru sorarken ağlayan Azeri gazeteci Ganderi Ataşova... Cumhurbaşkanına hakaret edip PKK, YPG, FETÖ ve Ermeni lobilerinin maşası olmaya gazetecilik sananlara milli duruş dersi varmış. Milli ve yerli gazeteci yani. Duruş dersi, milli duruş. Dersi milli ve yerli duruş. Hı. Ama yerli Hazır değil. Hazır bu? <gülüyor> bu Azeri olduğuna göre yerli diyemeyiz. kardeş, ee, kardeş, kardeş gazeteciliği. Ataşova soru sorarken şöyle demiş. Vatan her şeyden üstündür. Hiyanet etmek olmaz. Bu sözlerde Türkiye'nin düşmanı gazeteciler ibret olmuş. Star Gazetesi'nin yazdığına göre. Peki Fonseca'dan bahsetsen? Boş ver şimdi. Panama'dan, Panama, Panama Skandalından bahset. Büyük bir zafer kazandık diyor Azerbaycan İlhan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Anlaşılan yok Star'da da. Geçelim. Niye yok ya? Neyse, büyük haber de. Türkiye Gazetesi. Şer cephesinde... Şer cephesi aynısı 7 düvel karşımızda diyor. Amerika Şer devletlerindeki bir şey yok demiş. Yani. Erdoğan'ın ziyaretini e, şey yapıyorlar. O gazeteciye vermişler gene. Erdoğan acımızı dünyaya duyurdu demiş. Azerbaycan'da er, Erdoğan'ın açıklaması olmasaydı kimse görmeyecekti diye de bir genelleme yapabilirim ben bu gazetecinin söylediklerini. Sadece Türkiye Gazetesi okusan mesela. Savaş çıkmış Azerbaycan Ermenistan arasında. Bu sadece... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiği için dünya bütün dünya Azerbaycan acısını duymuş olarak da anlayabiliyoruz. Can Luka şeyden bahset. Yok efendim yok. Yok. Gençler büfede değil kafede buluşuyorlarmış. Panamalı Moses Fonseca'dan bahset bana. Yok Uludağ değil Hakkari, Hakkari'deki... On yıl buçuk milyon belgeden ya kış bahset. Kış tatili yok. 40 yıl. Akşam gazetesine geçeyim vaktiniz daralıyor hızlı geçiyorum. Son 40 yılın en kötüsüymüş. Obama'nın basın özgürlük kendisi... Ya ya gelip öyle Türkiye'ye atıp tutmak kolay. Türkiye'nin basın özgürlüğü rahatsız edici bir yola sürükleniyor. Açıklaması yapan Başbakan Obama. Ardından Erdoğan ardından konuşmuş bir de buna. Erdoğan da üzüldüğünü söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arkadan konuşmaya. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 38 büyük basın örgütü tarafından ...mektupla uyarıldığı hatırlatılıyor. Ee, Fonseca. Fonseca, Fonseca var. var mı? Fonseca yok da. Yani bu mektup ne zaman yayınlanmış? En son 2013 Temmuz ayında CIA belgelerine yansıyan kaynaklardan bahsediyor. Eski bir mektup kaybı. Yani 8 Temmuz 2014'te açık mektup yazılmış. Ya manşetteki haberi niye 8 Temmuz 2014'teki haberi manşete çekersiniz ki ben de bunu anlamıyorum. Yani biraz taze haber olması lazım değil mi? Elinize aldığınız zaman böyle yeni bir şey hissetmeniz lazım. İki sene önceki haberi manşete çekiyorlar sırf böyle mesaj vermek için. Neyse, Halbuki yok. iki günlük haberde şuydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ilk kez Erdoğan'ı basının önünde eleştirmiş makamına demokrasi sözü vererek geldi. Artık o demokrasi treninden indiği şeklinde yorumlanmış ve basına karşı yaklaşımının da Türkiye'yi çok rahatsız edici bir yola sürükleyebileceğine inanıyorum. Bunu Erdoğan da söyledim demişti. Erdoğan da arkamdan konuştu. Bana söylemedi evet, demiş. Yani burada ya bir tercüman şey var, problemi var. O büyük bir problem. Obama'nın söylediğini Erdoğan'a söylemiyorsa Söyle, büyük bir problem. Ama işte yoksa da nasıl olur? O, çünkü Erdoğan böyle bir şey ikili görüşmede söylemedi. Yani bu yani. günlerde bazen duymamazlıktan gelme durumları oluyor ya hani daha önce de sorulmuştu kendisini Türkiye'deki basın özgürlüğü ile alakalı olan sorular Brookings Enstitüsü'nde konuşurken. Hmm. E, yani bütün soruları kabul etmediğine dair haberler de geldi ama o arada kaçan sorulardan bir tanesi de buydu ve cevap vermediğine dair haberler vardı. Ben asıl kelam akşam gazetesinde de yok efendim. Panama belgeleri ile alakalı bir haber. Yeni şafağa bakayım son olarak vaktimizi evet. de doldurduk. Kim bu Metin diye soruyorlar. Bu selam Tevhid kompasında rol aldıkları için tutuklanmalardan bahsediliyor. FETÖ yönetimiyle itibarlı Metin iyi deniliyor. Yok, şu anki dönemde bu BMK. Panama'nın sırt oldu diyor. Gereken cevabı verdik diyor Eliyev. Anayasanın Mahkemesi'nin kritiği sini bulmuş. Suudi Arabistan'a Vietnam'a sağlık danışmanı gidiyormuş. Ya. Peki Suudi bu... Arabistan'a sağlık danışmanı göndermekten daha ziyade Suudi Arabistan'a daha böyle yerinde birisini gönderip hastaneler ateş etmemesini sağlayabilir miyiz acaba? Ya tarihin en büyük Sızdırma şey. Yok yani efendim şeyin şafak kastesi. Yok mu? Yok. 40 yıl önce. Yani Bunu maş, haber değeri olmadığını düşünüyorlar. Yetiştirememişlerdir belki. Peki Türk. Türk pazar. Türk bir. öğretmenlere e, Somalide yapılan terör saldırısının niye görmediler? Fatullah Gülen ne bağlı? Okul olduğu için mi? Bunu başka gazetelerde görmedi maalesef. Cumhuriyette de göremedim ben. Ya evet, görünmüyor ama Cumhuriyette görülmüş olan bir ilginç haber daha var. Ee, bu da şey, e, özel harekat polislerinin e, ayrılmak için dilekçe verdiği iddiası. Özel harekatta kriz, bin polis ayrılmak için dilekçe verdi diye bu bir mu? haber var. İddia var. Evet, bunu dokuz buçuktan sonra belki e, yaparız. Bu i̇ki, gazetelerde iki de konu konu yok var. bu iddia. Evet, bu iddia yok. Bin polis, bin özel harekat polisi, bin Özel Hareket'ten ayrılıp normal görevleri yani şey görevleri e, bu kadar tehlikeli olmayan muhtemelen görevleri çekilmek için dilekçe vermişler. Ama olağanüstü hal durumları olduğu için galiba e, reddedilmiş. Ha, bu Zafiyet de. yaratı edilmiş. Sözcüden. Sözcünün haberi burada galiba. Evet. Onu da e, yani, yani kurmayın kaç PKK'lı öldürüldüğü raporuyla beraber onu da okuruz. Yani iki şey e, Ali Bey'le şimdi ile konuşacağız meseleleri. Arta kalan dokuz buçuk on arasındaki yarım saatlik vaktimizde de hem bu göçmen meselesini konuşuyoruz bugün başlıyor ve büyük bir facia taş yürekli anlaşma deniyor hatta ne Avrupa Birliği memurları ne bütün yardım kuruluşları biz bu suça ortak olmayacağız dediler uluslararası hukuka da tamamen aykırı olduğu yolunda bizzat Birleşmiş Milletler'in şeyi var ondan bahsedeceğiz Dikili'de de isyan var filan hepsini kapsamaya çalışacağız şimdi ama Ali Bilge'ye geçebiliriz. Açık kastı. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Bey. İyi haftalar. Merhaba. Merhaba. Evet çok gene her pazartesi hemen hemen aynı şeyi söyleyerek başlıyoruz. Gayet karışık ortalık hem savaş hakiki bombalar patlıyor atılıyor hem de bir de metaforik bombalar da var mesela. Hukuk firması Panamalı Moses Fonseca'ya ait evet. 11.5 milyondan fazla belgenin 40 yıllık sızdırılması var. 72 lidere yolsuzluk suçlaması. Evet, onu başlığını gördüm. Herhalde <gülüyor> yankısı çok olacak önümüzdeki günlerde. Bu kadar belge içinde bizim bölgemize ve ülkemize düşenleri de izleyeceğiz, okuyacağız sanıyorum. Bir diğer haber de Ali Bey. ikinci bot, feribot. Lesbos Adası'ndan e, Dikili'ye doğru yola çıkmış... ...Frontex'in yaptığı açıklamaya göre... ...içinde Afganlar ve Pakistanlılar varmış... ...131 kişi toplamda... ...bir diğer taraftan da Dikili'de... ...bu insanlar e, buraya gelmesinler... E, ...çatışmaların... ...yani geldikleri ülkenin sınırlarındaki Türkiye'deki bölgelere... gönderilsinler diyorlar... ...yani Afganistan ve Türkiye'nin Afganistan ve Pakistan sınırına gönderilsin diye... ...insanlar da gösteriler yapıyorlar... ...evet gerçekten... E, ...işte rejisi e, durum devam ediyor... E, altını çizmemiz gereken husus Türkiye e, tarihinde e, yani 200 yıllık, 300 yıllık tarihinde e, bu dikdörtgen, Anadolu dikdörtgeni çok göçe tanık olmuştur. E, müthiş bir hareketlilik vardır e, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar. E, bu sefer böyle e, ülke sınırlarından içeriye dış göç var. Bir de ülke içinde esas e, savaş nedeniyle Yaşanan göç var. İsterseniz giriş buradan e, Sur ve diğer bölgelere ilişkin tasarruflar gündemde evet. e, buradan bir giriş yapalım. E, şu, aslında bu e, Türkiye'nin e, 3 milyona yakın nüfusun yerleşik olduğu e, kent e, parçalarında, e, kısımlarında bir savaş yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Ve bu ağır silahlarla devam eden bir savağ ve bu insanların yaşadığı bölgeler yerle bir oldu. Yani yaşanmaz hale geldi. Hem altyapı hem üst yapı yaşanmaz hale geldi ve müthiş bir insan kaybına da sebebiyet verdi ve devam ediyor. Bizim Kürt sorunu diye kimlendirdiğimiz sorunumuz 1900 23 sonrası, 25'te Şeyh Said Misyenli diye adlandırılan ayaklanmayla birlikte Cumhuriyet tarihinin ayrılmaz bir parçası halinde ve bu meseleyle ilişkin göç ve iskan ve yerleşim yeri değiştirilmesi tasarrufları da bununla birlikte başlamış olduğunu. Osmanlı dönemini şimdilik bir kenara bırakarak o dönemde de var genelde izlenen politika Kürtlerin yaşadığı bölgelerin ya güvenlik alanları içerisinde dahil edilmesi ya da bu bölgelerde yaşayan insanların daha batıya göç ettirilmesi hep amaçlanmış. Nitekim 1927'den itibaren bu göç zorunlu göç zorunlu e, iskan etme politikası yürürlüğe giriyor e, ve e, uzun e, süren bu e, düzenlemeler sonucunda 1932 yılında bir iskan kanunu çıkar, meşhur iskan kanunu. Bu e, muazzam selayetler verir, e, bu selayetler e, yürütmeye verilen selayetler. Ee, aynı zamanda yani 1925 sonrası başlayan bu İskan Kanunu ile pekiştirilen yani Kürtlerden e, ve Türk dışındaki kesimleri Türkleştirme Operasyonu olarak e, bu medeniyeti Türk medeniyetini kalıcılaştırmak başka varlıkları Türkleştirme Operasyonu'nun e, adı altında düzenlenen e, bir dizi politika çerçevesini görürüz İsken kanunu. Burada İsken Kanununun tarihi 1925 mi? 32, 32. 1932. 20. 27 Nisan 1932 günü Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş. 2 Mayıs 32'de de 1925 Türkiye Büyük Millet Meclisinde sunulmuş. Burada işte ikinci maddesinde Türkiye'yi üç bölgeye ayırıyor. Türk kültürlü nüfusun artırılması istenen yerler. E, iki numaralı mıntıkalar, Türk kültürlü temsili istenen nüfusun nakli ve yerleştirilmesine ayrılan yerler. E, üç numaralı mıntıkalar, yer, sağlık ve ekonomi, kültür, siyaset, askerlik ve güvenlik nedeniyle boşaltılması istenen ve Yerleşmesi ve oturtulması yazak adılan yerler. Aslında şey Seyit'ten sonra 1927 Temmuz'unda çıkarılan e, bir kanun daha var bundan önce. Bu da bazı e, eşhasın şart mıntıkasından Garp bilayetlerine, nakillerine dahil kanun. Burada da Diyarbakır ve Ağrı isyanları, e, zaten Ağrı 30'dur e, ama onun o çevrede 1400 kişi e, Batı illerine sürülmüş. Zaten bizim e, bu e, Kürt e, ayaklanmaları ya da Kürtlerin tedip edilmesi anlamındaki e, süreçlerin sonucunda e, pek çok e, yerleşim yeri e, ki biz 1925'in mesela e, zayiatını bilmiyoruz. E, 1925'te ve 1930'un e, insan kayıtları hakkında İngiliz belgelerinden öğrendiklerimiz var. E, Türkiye Genel Kurmayı ve Türkiye arşivleri bu konuda açık değil. Yani o dönemde ve bugün o günün şartlarına göre çok ciddi bir e, savaş e, hakim olur. Ve bu savaşın e, zayiatları konusunda e, İngiliz belgeleri e, Türk e, ordusunun Şehz Said'de Kurtuluş Savaşı'nın çok üstünde bir zayiat verdiğini söyler. Kürtlerin sayısı toplam e, bütün isyanlarda 1 milyonu bulduğu iddia edilmektedir İngiliz belgelerinde. Dolayısıyla buradaki o zamanki koşullardaki ki kırsal alanlarda daha ağırlıklı olarak geçer ama Diyarbakır'ın içi de vardı. E, ya, topla yine e, o zamanki teknolojik askeri teknoloji çerçevesi içerisinde yerle bir edilen e, to, e, yerleşim yerleri vardır ama bunlar hakkında e, çok net bilgilere e, sahip değiliz Sadece bildiğimiz şöyle bir şey var yani e, bu dönemin e, e, ekonomisinin büyük bir gücü savunma ekonomisine ayrılmıştır ee, o zamanki Türkiye bütçelerinin e, baktığınızda ki bunu Selim İlkin de İhan Tekeli'nin e, o döneme ilişkin yazdıkları kitaplarda çok net görürsünüz. E, harcamaların büyük bir çoğunluğu e, savunma ve silah e, harcamalarıdır. Bir silahlanma e, ithalatı vardır. Dikim, kısa bir süre sonra da işte yerli şeyde makine kimyaya falan geçişler söz konusu olacaktır. Dolayısıyla o dönem için baktığımızda Yunanistan'la ve bütün Lozan sonrası Batı'yla olan minasebetlerimiz düzelmiştir. Ama ekonomimizin büyük bir bölümü savunma harcamalarına gitmektedir. Hem savunma harcamalarına giden hem Türk ordusunun yeniden teçhiz edilmesi ve silahlıların güçlendirilmesi e, hakim kılınmıştır. tekim e, uçaklar kullanılmaya başlanmıştır e, bu bölgeye ilişkin. E, yani çerçeveyi çizmeye başlarken e, bu e, İskan Kanunu öncesi ve sonrası ve İskent Kanunu'ya benim biliriz <gülüyor> bu model e, Türkiye derin e, düşüncesinde, devlet düşüncesinde her zaman hakim olmuştur. Yani e, karıştırmak ve e, bu şekilde hakim e, Asimile etmek. Nitekim o dönemki Şükrü Kaya sayısız raporları inceleyebilirsiniz. Necmettin Sılanda'nın Şükrü Kaya'ya General Akdoğan'ın 10'u -10 aşkın on 10 15 tane rapor var. Bu raporları üst üste koyduğumuzda bir kere isyanla baş edemediğimize göre bunları isyanla baş etmek, göç ettirmek ve bu şekilde de Türk harsına karıştırmak hep amaçlanmış. Nitekim 1925 20, 30 ve aradaki küçük insanları ve ile başlayan bu süreç sürekli Anadolu'nun pek çok yerinde Kürt köylerine rastlattınız. Hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde hatta bu anlamda siyasete atılan Kürt kökenli ve Kürtlüğünü unutmuş insanlar da bize hep şey takdim edilir. Bak işte o da Kürt kökenli bakan oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı vekili oldu diye. Şimdi e, biz e, bu göçlere 38'den sonra büyük bir kıyım var 38'de malum. Ve 60 ihtilali askeri darbesine kadar e, fazla bir da görmüyor ve Kürtler e, derin sessizliklerini koruyorlar. Ee, ve 60'ta e, yine e, dönemin askeri e, komitesi e, özellikle belli başlı Kürt liderlerini, aşiret e, reislerini, önderlerini yine bir sürgüne tabi tutuyor aileleriyle birlikte. E, burada rastlıyoruz e, yeniden bir e, kısmi göç hadisesine ama elimizdeki rakamlarda yani e, 1925 ile 38 arasında Türkiye'nin doğusunda yaşanan bu e, çatışmalarda ne kadar e, me, köy, medra e, ve kent parçaları tahrib edildi, buradaki kayıplar nelerdir, insani kayıplar ve e, şehirlerin, kentlerin, köylerin, medraların kaybı hakkında yeterli bilgi sahibi olduğumuzu belirterek e, 60'ta da dediğim gibi böyle bir e, Kült liderlerini zorunlu isyana mecbur tutulma var, geçici bir süre sonra tekrar memleketlerine dönerler ve biz 1984 kalkışmasına gideriz. Ee, malum 84 ile 99 arasında yine o zaman o zamanki şeyi 30 bin e, rakamları da biz bilmiyoruz zaten de bu konuda e, insanın ölümüne sebep eden muazzam bir savaş zehirini etti ki dönemin genel cumhurbaşkanı. Bunun adına bizim e, altın çizgi düşük yoğunluklu savaş dedi. E, 99'da e, Öcalan'ın e, yakalanıp iade edilmesi sonrasında bir çatışmasızlık dönemine girdik. Ve bu çatışmasızlık döneminde e, insanlar ki bu 84-99'da binlerce köy metra yakıldı. İnsanların evleri, e, tarlaları, e, ahırları, hayvanları yaptığı işler ortadan kalktı. Yani mesleklerini icra edemez oldular. Köylerinde, yurtlarından edildiler. Ee, ve e, yasak bölgeler zaten hala Türkiye'nin çok önemli bir kilometrekare alanı yasak bölge olarak e, tayin edilmiş durumda. O dönemde de bu vardı. Ayrıca e, olağanüstü hal kanunu hükümleri vardı. Olağanüstü hal kanunu hükümleri de e, bu e, zorunlu e, zorlayan yani tercihlerini e, idareye yetki veriyordu. Ve bu arada de koruculuk sistemi gündeme geldi Türkiye'de. Peki bir şey ee, soracağım. Yasak bölgelere girilemiyor mu? Ne, nedir yasak bölgeleri? Girilemiyor. Canım, falan ekemiyor insanlar öylece. Evet, devam Zaten diye. yani bu orada mümkün değil, giremez. Şimdi 99'dan sonra ortalıkta bir çatışma dönemi başlayınca ee, o zamanki hükümet ve ortam bir e, Gülen Cevdet hükümetiydi malum, bir hükümet, e, bir köye dönüş programı e, başlattı. Hatta o sırada bir de köy kent köy kentleri vardı. Ben hatta o dönemde bir Güneydoğu gittiğimi hatırlıyorum e, Gülen Cevdet'in Sütir Mazda e, bir e, operasyon yani köye dönüş programı adı altında bir e, Yasak geliştirmeye çalışıldı ve buyla ilişkinde 2002 yılında İnsan Hakları Örgütü bir rapor yayınladı. Bu rapor aslında internette de var. Ben yani üç, üçüncü dalga şeyi neticeyi burada görüyorum. Yani bugün Sura ve benzeri yerlere ışık tutabilecek çok önemli bir rapor. Bu rapor sistemize de koyabiliriz. Yani e, yüzüstü bırakılmış insanlara ilişkin e, bir rapor bu. Yani zaten başı da, başlığı da öyle. E, bu köye göç ettirilmiş, ettirilmiş ve yüzüstü bırakılmış Türkiye'nin başarısız köye dönüş programı. 2002-2000'de yayınlandı bu. E, bu rapor başlı başına zaten e, bundan sonra da bildiğim kadarıyla uluslararası bir rapor yok bölgeye ilişkin. E, bu rapor köye dönüş değil, döndürmeme programı ol, olduğunu gösteriyor ve e, köye dönüş e, programı bundan sonraki hükümetlerin bu hükümetin şeyinde de var hatta, e, çe çeşitli e, kez e, yeni politikalar programlar açıklandı. Buna ilişkin bir idare var önce hatırladığım kadarıyla e, DAP, e, sonra dafa devredildi bu e, husus. Kalkınma planları içerisinde de yine bunlar ilişkin kısımlar görürsünüz. Ee, ama bu temelde aslında e, şöyle bir sonuçla karşılaştığını söylüyorum o zamanki rapor. Bir kere koruculuk sistemi var olduğu müddetçe insanların köyleri ve metralarında dönüşüşü e, mümkün değil. Çünkü devlet e, bu yaktığı köyleri ve tarımsal alanları, verimli alanları koruculara daha çok tercih etmiş, terk etmiş görünüyor. Ve korucular da zaten buraya... Kendi topraklarına insanlarını sokmuyorlar Birincisi e, fiilen e, idare ve bu sistem e, kendi topraklarında dönüşü engelleyen bir sistem olarak karşılıklı çıktığını söylüyor rapor e, Ve diyor ki e, aynı zamanda e, köylüler bu konuda başvuruda bulunduklarında e, Hiçbir e, ileride bir şey talep etmeyeceklerine dair valiliklerce e, onlardan imza alınması durumuyla karşı karşıya kaldılar bunu da altını çiziyorum. Ee, Ali Bey e, duyabiliyor musunuz? Ee, ses gitti. Ben sizi duyuyorum. Evet, şimdi yani bir yerinizi değiştirirseniz lütfen sizin son cümle iki cümleniz duyulamadı. Öyle mi? Şimdi bu köy dönüş programının evet. e, kağıt üzerinde olmasına karşın çok yavaş ilerlediği, ilerlemediği köye dönmek isteyenlerin zaten bu haklarını bile bilmediği o dedirdi. hem iç hukuk kurallarını hem de uluslararası hukuk kurallarını bilmediklerini ortaya koyuyor o sanakları örgütü raporu ve aynı zamanda idarenin, valiliklerin, kaymakamlıkların ve jandarmanın bu geri dönüş programını filan engellediğini ortaya koyan tespitlerle dolu. Aynı zamanda o dönemde çok iyi hatırlıyorum 95 yılı olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir göç komisyonu kurulmuştu. Bu göç komisyonu raporu hesaplı bir rapordu. Hatta bu göç komisyonu raporuna bu insan hakları örgütünün köye dönüş programını inceleyen raporu da atıfta bulunuyor. Ve bu raporda aslında son derece önemli geçmişte sonuçta şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz 2002-2003 başındaki durum köye dönüş programları filan uygulanmıyor insanların mezalardaki yerlerine, mülklerine e, haklarına e, el kurulmuş durumda bir kere e, bu, ve bu mülkiyet hakları da başka insanlara da göçülmüş durumda o da akraba koruculara göçülmüş durumda e, hatta yapılan planlamalarda hani rıza gösterilen yeniden köylerinize gidiniz denilen yerlerde de etraf köyleri korucu yerleşim alanlarıyla çerçeveleniyor. Bu tür bir politikada caydırıcı insanlar e, husumet içerisindeki alanlara gitmek istemiyorlar. Sonuçta ne oldu? Zaten gözümüze yaşadığımız bildiğimiz olaylar. Sonuçta bu mezralardan, bu köylerden gelen akım önce e, Güneydoğu'daki e, kent, büyük kentlere yerleştiler, Sur'a yerleştiler, Cizre'lere yerleştiler, Batman'a yerleştiler. Yani Onar yıl aralarla bu yerleri ziyaret ettiğimizde zaten bunları gözlemliyordunuz. Diyarbakır, Urfa gibi illerin nüfusları bir milyonları aştı. Evet. Batman'ı nüfusu 500 bin oldu. Muazzam varoşlar teşkil etti ve bu insanlar işsiz, açlık ve yoksulluk içinde yaşamaya başladılar. Bugün sur, sur, yerle bir ettiğiniz surların insanlarının büyük bir bölümü zaten bu mezalardan köylerden gelen insanlardır. E, işsizdir yoksuldur, açlık içindir ve bunların büyük bir kısmı batıya göç etti. Bu istenilir Türkiye devleti tarafından. Çünkü yine o raporda ve e, belki biz geçtiğimiz dönemlerde MGK'nın e, gene e, müziğini öğrendik ama Türkiye'de Kürt iskanına ilişkin e, MGK ve devlet gizli şeydikleri raporları ve politikaları bilinmez. Hala bilmeyiz, bilmeyiz bunları. Ama Hı. temel bir esprisini biliriz, yaklaşımını biliriz. MGK o, dediğimiz, dediğimiz Milli Güvenlik, Milli Güvenlik Kurulu. Yani evet. e, askerlerin ve son dönemde sivillerin birlikte hareket ettikleri, eskiden asker Egemenliği daha fazlaydı. Bunların yerleştirme politikaları. Şöyle bir tespit var. E, i̇kinci on yıla batıya göçerilen Kürtler, ikinci on yıla girdikten sonra Özellik, kültürel özelliklerini ve kimliklerini aşılmaya başlıyor ve yitirmeye başlıyorlar. Bu şeyin bizim devlet politikamızın temel hususudur. O nedenle İstanbul'un nüfusu bugün dünyanın en büyük Kürt nüfusu haline geldi. 4 milyonun aşkın bir Kürt nüfusu İstanbul'da var ama zaman içerisinde bu insanlar 2. 3. 10 yıllara girdiklerinde Kürtlük ve etnik kimlik özelliklerini önemli ölçüde yitirmeye başlıyorlar. Bu da ta Kaya'dan itibaren, 1926'dan itibaren e, özenen istenen e, bir durumdur. Peki ee, şimdi bu Şeh'deki e, Sur'da ve o bölgede Cizre'de e, ve benzeri yer, beş yer filan sayılıyor. Orada bir kentsel dönüşüm yapılıp işte kısmen... Şimdi çok, ona çok, bağlayacağım. Evet, yani nasıl bağlıyoruz? E, kırsal kesimde ve buradaki e, boşaltma, e, oradaki varlıkları el koyma, insanların tekrar e, kentlere, bu tür bölgelere, suracız sahibin gibi yerlerde yoğunlaşması sonrasında gelinen nokta şu. Bir kere büyük kentlerde bir, bir savaş e, devam etti ve ediyor ve bu bölgelere ilişkinde düzenlemeler gündeme geldi. Önce surla getirdiler ve torba Yasa'nın, yani şu anda yorum torba yasa bütçe plan komisyonundan plan bütçe komisyonundan görüşüldü. Genel iniyor. Bunun önemli bir bölümü Sur'un yeniden inşası, ve alt yapısının oluşturulmasına ilişkin. Bir kere muazzam tekrar 1932 bu arada 32 İsken Kanununun değişikliklere oldu bir zaman içerisinde başka bir programda ona da değiniriz. İmar düzenlemeleri de muazzam AKP iktidarına, bugünkü iktidarı yetkiler veriyor. Bu işte kamu düzeninin ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesinlikle uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde bunları okumayım riskli bölge ilan etme, el koyma yetkileri. İmar mevzuatını buna göre kendisine göre düzenliyor. Hatta intifak, ipoçak, haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Falan. Bir yıl e, muazzam yetkiler içeren, yani e, takribi sükun sonrası e, yetkileri e, içeren hususlarla dolu. ve. Tabi burada bir hususun da vaktimizde vaktimiz bir, bir iki da iki dakikamız var. Bir iki dakikamız var. O hususun altını çizmek istiyorum. Bu konu çok e, konuşulacak bir konu. Derinlemesine konuşulması gereken bir konu. E, bu e, hususta özellikle bölgeye de bakmak lazım. Kaç kez e, Davutoğlu'ndan şey gördüm duydum. E, e, Suriye ve Irak sınırı bölgesinin demografik yapısı. Bu bence birlikte ele anılan bir düşünce bizim derin kanallarda ve nitekim bunu bulabilirsem Amerika dönüşü Obama'ya ne diyor? Evet. Erdoğan kendisi gazetecilerle yaptığı konuşmada Obama ile Suriye'de bundan sonra neler yapılabileceğini konuşurken uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge de gündeme geldi mi? sorusunu şöyle cevaplandırdı. Geldi. Y20'deki görüşmemizde Suriye dahilinde 78 çarpı 45 kilometre karelik bir alanın terörden arındırılmış güvenlikli bölgeye ilan edileceğini değilmiştik. Obama'ya o bölgeyi daha da büyütmek mümkün. O bölgede 500'en er metrekarelik alanlar içinde konutlar yapalım. Mültecilerin oralara yerleşmelerini sağlayalım dedim. Bu konuyu de açtığımı söyledim. Ne var ki damağa değecek bir şey varsa hiçbiri buna yanaşmıyor. Bu Davutoğlu'nun bu konudaki açıklamaları o bölgeye, sınır bölgesine artı e, Obama'yla konuşmasından aktarım. Artı bugünkü kentsel dönüşüm diye sor ve bölge ilişkini düzenlemeler birlikte ele alınıp bakılması gereken bir demografik mühendislik çalışmasıdır bence. Bunun izlerini bugünden görmek mümkün. E, ve bu düzenlemeler aslında aynı zamanda da elbette bir ran ama e, bir ee, köktenci yaklaşım üzerinden geliniyor ve bu insanların büyük bir bölümü e, hali 925 lerden beri devam eden e, operasyonun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve olağanüstü yetkiler veriliyor. Burada yapılması gereken <gülüyor> bir kere e, iç hukuk kuralları yok ediliyor ama uluslararası hukuk kuralları var. Bu konuda e, zorunlu iskan etmek ve göç ettirilmek, yerlerinden ilmek için Birleşmiş Milletler'in tespit ettiği ülkeler var. Nitekim köye dönüş programını eleştiren e, söz konusu ettiğim rapor bunlara çok beğeniyor ve bugün de Türkiye'nin ama dünyanın sessizliği var, BM'nin Avrupa Birliği'nin Avrupa Yatırım Bankası'nın bunun finansman kaynakları biz şu anda bu kentlerdeki dönüşümün finansmanını e, bile e, miktarını bile bilemiyoruz. O kadar büyük bir tarih var. Söz konusu ki dolayısıyla uluslararası kuruluşların, uluslararası örgütlerin ve uluslararası iç göç kurallarını e, düzenleyen ilkelerin çerçevesinde büyük bir e, formun toplanması gerekiyor. dünyanın gözünün bunun içerisinde olması gerekiyor. Çünkü burada bir nüfus mühendisliği yapılıyor. yeni bir e, düzenleme arkasında başka durumlar söz konusu. Sadece rant değil, bütünüyle o bölgenin e, nüfus yapısını e, düzenleyici tedbirler bütünü olarak bakmam mümkün. Bu e, hamur daha çok su kaldırır, çok konuşmamız gereken bir husus. E, Tarihsel bir çerçeve içerisinde ele alıp bugüne gelmek lazım. Ve uluslararası hukuku, uluslararası kurumları e, dikkatini çekip ve burada buna da e, sivil toplum örgütlerimizin bu düzenlemeye ilişkin bu sadece Batıdaki düzenlemelere benzemiyor, bu farklı bir şey, daha farklı bir şey daha doğrusu ve e, bu hususu e, şimdilik burada bırakalım isterim. Evet uluslararası boyutu da çok büyük olan bir şey. Çok Peki. önemli. Onun ilişkin yasalar düzenlemelerde söz etmek isterim çok şey var. Bu e, Türkiye'nin imzaladığı imzalamadığı ama e, her şeyden beri e, dünyanın da gözünü. Bu çekmek gerekiyor ve bu, buradaki hükümet aklının, saray e, aklının aslında e, Türkiye'de yaşayan Kürtleri sadece içermediğini, bölgeyi Türkmenleştirme politikası ve e, bu bölgede de asimilasyon e, adına 21. yüzyıl asimilasyonu kentsel dönüşümle oluyor. E, bu çerçeve içerisinde bakmak, değerlendirmek, ortaya koymak ve incelemek gerekti. Ve her şeyden evvel gerçekten sivil toplumun... E, Dışarıdan gelen göçe de, içeriden yaşanan göçe de e, duyarlılığını yükseltmesi gerekiyor. Ve bir an mecliste bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Ana muhalefetin ve HDP'nin uluslararası kurumlarla birlikte bu meseleyi gündeme getirmesi lazım. Bir konuya dikkat çekeyim. E, bu köye dönüş programında Dünya Bankası kaynak vermemişti. Uluslararası kurumlar... Ee, hükümetin e, bu konudaki tavrını e, kim, doğru bulmamışlar, o yüzden kaynak vermeyi reddetmişlerdi o devirde. Bunu da altını çizelim ve bundan sonra bu konunun e, takipçisi yani, olmaya çalışalım. Olmak, çalışalım. Çok teşekkürler Ali Bey. İyi yayınlar Görüşmek, Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. But you şey a buzzing Sound like my little honeybee She been all around the world making honey But now she is coming back home to me Muddy Waters'dan Honey Bee, Bal Arısı adlı parçayı dinledik. McKinley Morganfield aslında ama herkes Muddy Waters diye biliyor. hepimiz öyle biliyoruz. Amerikalı blues müzisyeni ve modern Chicago elektrikli blues'un babası sayılan, genellikle sayılan bir önemli müzisyen. Onun 4 Nisan 1913'te doğmuş olduğunu, doğum günü olduğunu bugün. Söyleyelim Kendisi 1983'te genç bir yaşta hayata veda etmiş önemli bir müzisyen dediğimiz gibi. Rolling Stone dergisi de gelmiş geçmiş en büyük 100 sanatçıdan 17. sırada yer varmış kendisine. Muddy Waters'a bir günaydın da biz demiş olduk. Açık radyoda, açık gazetede saat 9:40 ve dönelim açık gazetenin konularına. İki düzeltme yapayım. Bir tanesi şirketin adı bu tarihin en büyük sızdırma operasyonunun Panama bombası diye geçen hukuk firması 1977'de kurulmuş ve 11,5 milyon belgenin sızdırıldığı şey 2015'e kadar da uzanıyor. Yani çok yeni kayıtlar da var. Dünyadaki bütün siyasiler ünlüler oyuncular iş adamları iş kadınları filan için işin içine giriyor onun adı e, Moses Fonseca değil Mossack Fonseca. Mosak. Evet. Onu düzeltim. Hizmetlerimizi kaldım. istismar edilmesi üzüntü vericidir açıklaması yapmışlar aynı zamanda. Fonseca yönetimi aracıların yaptığı işlemler nedeniyle kendilerini suçlanamayacağını da savunuyorlarmış BBC Türkçe'nin haberine evet, göre. Evet her şeyimiz due diligence denen çok ayrıntılı denetimlerden 40 yıldan beri geçiyoruz ve hiçbir şey yoktur demişler. Tarihin en büyük sızması. Neyse bu isim olarak da düzeltmekte yarar var. İkincisi de bir kullandığım bir terim yüzünden eleştirilere uğramışım. Özellikle feminist kanattan herhalde. E, buna da bir düzeltme getireyim. Yani ben e, kesinlikle böyle bir aşağılayıcı terim olarak kullanmayı elbette e, düşünmemiştim. Herhalde 20 yıldan beri bunu yaptığımı düşünen, duyan da olmaması gerekir diye düşünüyorum. Fakat mesele şöyle. E, İzlanda'nın şimdi istifa etmiş olduğunu senin söylediğin başbakanı. Sigmundur David Gunlaugson bir tarihte e, Vintris diye bir şirkete sahip ve bunu e, British Virgin adalarında, Karayip adalarından Tortola'da 2007'de kurmuşlar ve e, bir e, hanımla, sevgilisiyle e, birlikte orada yatırım yapmışlar. Çok zengin bir hanımmış. Anna Sigurlaug. Pals Dotter adını taşıyor ve Britanya'da yaşıyorlar o zamanlar birlikte hı hı. ve bir vergi cennetinde yatırım yapalım demişler. Sonra bu birazcık konu olmuş o yüzden de e, aileden gelen bu hanıma aileden gelen paranın yer, şeyin Wintris'in yarısı e, bu şu anda şey olan başbakan olan Gunnlaugsson daymış. Ama devretmiş hanıma ve yüzde ellisin büyük bir şirket bu. Kaç paraya devretmiş? Bir dolara simgesel, sembolik, yani. sembolik olarak sonra hata demişler, düzeltmişler. Yani aslında aralarında hem iş hem aşk ilişkisi olan bir durum var ve yolsuzluklara batmış. Üstelik de İzlanda en büyük vurulan ülkelerden biriydi bu krizde malum 2007-2008 krizinde ve o zaman başbakan değildi tabi şey demiştim tam bir çıkar çatışması var burada başbakanla onun için istifa etmesi çok yerinde olur diyorlar zaten eski maliye bakanı falan çünkü bu şeyler akbaba şirketler yatırım şirketleri mahvetti İzlanda'yı diye konuşurken meğerse kendisi de bu şirketlerden bir kısmına üstelik de o zamanki sevgilisi sonraki karısı üzerinden sahip olmuş. Benim kastettiğim de oydu. Evet. Anlı meseleleri derken. Geliyor e, korsanlar yakın zamanda iktidarı ya da o şekilde görülüyor. Analizler bu şekilde e, bir yön çiziyorlar yakın zamanda İzlanda'nın hükümetinin e, kaderine. Bakalım yakından takip ediyoruz biz de ne olacak? Evet. Ne değişiklikler olacak? Çok önemli bir nokta. Haftanın ilk sorusunu müsaadenizle ben sorabilir miyim? Artık soru alıyoruz evet. Evet. Ee, NASA'da kim? Biz ondan daha iyiyiz. Onlardan daha iyiyiz. Bunu kim demiş olabilir? Konu da şu. Türkiye'ye de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz ülkelerinden, ülkelerindeki 900 yıllık kuraklığa, 900 yılın kuraklığına dikkat çeken Amerikan uzay ve havacılık dairesine sert çıkan isim kim? NASA'da kim? Biz onlardan daha iyiyiz. Türk mü? Türk. Orman Bakanı. Evet Orman ve bir Su İşleri Bakanı. seferde bildim değil mi Orman ve Su İşleri Bakanı. Veysel Eroğlu konuşmuş. Benim şimdi buradan dinleyicilere ilk defa bir açıklama yapmak istiyorum. Benim favori politik e, şahsiyetim evet. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Bütün sözlerini e, özel olarak işletiyorum. Ve duvarlarımıza bütün açık radyonun duvarlarına unutulmaz sözler olarak yazıyor. Üriyet Gazetesi'ndeki haberde şöyle. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA araştırmacıları kısa bir süre önce Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Suriye'yi kapsayan, kapsayan Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılında başlayan ve halen süren kuraklığın son 9 asrın 900 yüzyıl evet. evet, son 9 asrın en kötü kuraklığı olduğuna ...açıklamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup gazeteciyle sohbet eden ve bu durumun sorulması üzerine kendisine cevap veren Eroğlu NASA'nın çalışmalarını yetersiz bulduğunu belirterek şunları söylemiş. NASA'nın meteorolojik hava tahminleri bizim yerimizde. Geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela. Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA da kim oluyor? Onlar global ve kuş bakışı bakıyor iklim verilerine. Biz noktasal ve bölgesel tahminler yapıyoruz. Bu şaka değil mi? Sadece Türkiye'de değil. Çevre ülkelerde bu hizmeti veriyoruz. Denizler, mesela Suriye'de mi? <gülüyor> Denizlerde şaka, kurduğumuz şaka. ya da İsrail'de. <gülüyor> Denizlerde kurduğumuz istasyonlarla bölgemizdeki en etkili tahminleri yapıyoruz. Onların uyduları varsa bizim de Göktürk'ümüz var demiş. Takip sistemin dokümasyonunu da vermiş. Bunlar 1237 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu 78 adet Deniz otomatik meteorolojik gözlem istasyonu, 72 adet havaalanı otomatik meteorolojik gözlem istasyonu, 10 adet yüksek atmosfer gözlem sistemi, 35 adet yıldırım tespit ve tamam, takip sistemi, tamam. 16 adet meteorolojik radarı ve 2 adet deniz radarından oluşmaktadır. Hepsini tamam. ezbere söylemiştir muhtemelen benim bildiğim Ben Sel Eroğlu. Şimdi soru sırası bana geldi. Buyurun. Ve bakalım. Bu sınavdan nasıl geçeceksin? Şimdi Erol'un bir başka sözünü hatırlatıyorum. Çok yakın geçmişte. Evet. Bir hafta, on gün kadar önce söyledi. Biz dedi küresel iklim değişikliğini ya da küresel ısınmayı önlemek için harika bir formülümüz var. Evet. 2072 yılına kadar milyar ağaç kaç milyar aç? Yedi milyar aç mıydı? Evet, Yedi. Dünya, dünya nüfusuna eşit. Herkese dünyadaki herkese evet. Eşit ağaç dikeceğiz dedi 7 milyar. Orada ufak bir hesap hatası var. Çünkü 2072 yılında dünya nüfusunun aşağı yukarı 9 milyar olacağı hesaplanıyor ama o kadar olur. Evet efendim. Onun önemi yok. Ee, ben 7 milyar üzerinden bir hesap rica ediyorum. Matematik mi soracaksınız? Evet. Yapmayın bak, sabah hesap sabah. makinesiyle yapabilirsin. Ona serbest o, o bırakıyorum. O konuda da iyi değilim biliyorsunuz. Neyse. Bir ağaç bir ağaç. Evet. Dikilmesi evet. Ee, kaç liraya mal olur? Türk lirası aşağı yukarı. Bir ağaç ne kadar? Yazayım Google'a. Bir ağaç Yok, ne kadar? Yok onu bulamazsın orada. Niye? Her şeyi bulmuyor mu Google? Bir Di ağaç. Diyelim ki bir lira. Lira. Herhalde bir liraya Nereden olmaz baksa? değil mi? Yani yüz ağaç kesen belediyeye yüz altmış lira ceza veriyorlarsa geçtiğimiz şeyde öyle oldu mart ayında Edirne İpsala ilçesine çevre ve peyzaj düzenlemesi yapan belediye ekipleri e, kaldırım kenarında aralarında 40 yaşını geçmiş çınarların bulunduğu yüze yakın ağacı kesti. Temanın şikayeti üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü e, önceden kesime bildirmeceliğin 160 lira para cezası kesti. O zaman 100 bölü 160 diyorum. 160 bölü 100 mü yoksa? Ne işlemiyor? Yok 0.60 e, 60 kuruş. 60 kuruş ya. 60.25. Evet, 60.25. Yani belediyenin cezasına göre. Ama cezaya 25. göre olmadı. daha yüksek maliyeti. Oldu. Peki 1 lira diyelim. Tamam 1 lira diyelim. Bir, ee, ne, 40 35 30 33 ne bu, 375 kuruş bizden hadi. Evet. Şimdi tamam. e, şeyi söyleyeyim. Pazartesi sabah yoksa <gülüyor> zehir gibiyimdir. Para konusunda. 7 milyar. 7 milyar. E, lirayı 7 milyar lira. Nereden bulacak? 7 milyar lirayı nereden bulacak? Hmm. Selahattin'le siz üstleniyor musunuz hmm. ödemeyi? 7 milyar Kendi lira. Kendi payınıza bir şey Ya diye. bu şey olmaz mı? Ee, biraz da elin bir atsalar şeyler. Avrupa Birliği, göçmenlerle beraber yanında böyle biraz daha. 7 milyar lira kaç dolar ediyor? Hadi sakal diye sabah atalım bir tane. 7 edersen. milyar lira kaç dolar eder? 2 milyar dolar desek. 7 doları kaç? 40 lirası. Bir dakika... Bilemedim ya. <gülüyor> Neyse fazla sıkıştırmayayım. Çok yani bağlıya olur bu Eroğlu'nun seni nasıl göndereceğim çalışma yapmayı. Euro hesap makinesiyle beraber giderim. En başından başlarım. <gülüyor> 2 euro desek e, 7 lira. 2 milyar euroya ihtiyacımız var. E, Avrupa Birliği yardımcı olsa 2 milyar euroyu nereden buluruz? Google'a soralım. 2 milyar lira. 2 milyar euro pardon. Ya bu göçmenlerle Ama alakalı 2072, biraz daha mi oradan iki, gelmez 2072'den mi? 2072'den bahsediyoruz. Dikkat et, yani hmm. o zamana kadar çok değerlerin değer kazanacak tabi. Tamam. Yani enflasyonu filan hesaba Bu mültecileri kaç para verecekti mültecilerin geri gönderilmesi için Avro Birliği? 3 artı 2 milyar euro değil mi? Hı -hı. 3 artı 2 milyar euro artı 2 milyar euro daha bastırsak olmaz mı? Biraz daha şey yapsak böyle? M -m -m, bizim yetkililer çalışamıyor, olmuyor böyle falan desek. Biraz daha hadi bakalım falan. Olmaz mı? 2 milyar euro oradan gelir. Zorlasak gelir ya gerçekten öyle şey yapmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Yani bir liraya bir ağaç dikiyoruz. Tamam bir liraya bir ağaç dikiyoruz. Yedi milyar ağaç için iki milyar euro ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'ne birazdan yapıp böyle. Başka bir savaş çıkar belki. Nereden bileceksiniz. Bu aralar Azerbaycan'la Ermenistan biraz şey durumda. Rusya'ya gitmezler de Türkiye'ye geldiler. Türkiye üzerine Avrupa'ya gitmeye çalışırlar. Bir iki milyar da oradan gelir. Olmaz mı? Fena fikir değil. İşte bakın kaynaktan bol ne var? Savaştan bol ne var? Aynı zamanda. Dünyayı Neyse, kurtarma yapmayalım böyle şeyler. Olmasın tabii. Kötü şey savaş. Yani ben sana söyleyeyim bu uh, War never change. 70 milyardan aşağı olmaz yani. 70 milyar lira. Evet. işçi parasını filan nakil fidanların nakliye Kaç? meselesini, benzin, mazot 70 milyar lira. Kaçak 100 liraya geliyor be hacı o zaman. Yanlış evet, mı? Evet. Ben öyle hesaplıyorum. Olur mu yani kesiyorsunuz, 100 tane ağaç kesiyorsunuz, 160 lira ceza geliyor. Ama belediyenin cezası. İyi peki. Mühendislerin hesabı başka. Neyse, şimdi biz şeye geçelim, başka rakamlara geçelim ama çok korkunç, ürkütücü şeyler var. Bu göçmen meselesine hızla geçelim. Son gelen haberlere göre Yunanistan'ın Lezboz Adası'ndan ikinci teknede yola çıkmış durumda. Dikiliye doğru geliyor. İçerisinde yüzü aşkın Pakistanlı ve Afganistanlı mülteci bulundurmaktaymış. Dikili Limanı'na doğru yanaşıyor. Dikili Limanı'ndan sam gelen haberlerde sadece limana dair böyle çeşitli e, inşaat çalışmalarından bahsediliyor. Sakız ve Midilli'den bugün 400 Pakistanlı neden öyle bilmiyoruz ile 100 Suriyeli Dikili'ye geliyor. Mülteciler çeşitli kamplara yerleştirilecek. Ama No Turkey diye çocukların elinde yani Türkiye istemiyoruz yazılı böyle kart karton pankartlar olduğunu görüyoruz. Biz özgürlük istiyoruz diye karton pankartlar. Hepsi çocuklar. Türkiye istemiyorlar. Hatta Mustafa adlı bir Suriyeli mülteci beni Türkiye'ye götürdülerse kendimi ve ailemi denize atarım. Bir cehennemden diğerine gittik demiş. Ee, ayrıca e, şimdi bir e, Kahramanmaraş'ın Pazarcı ilçesinde Alevi köylerinin bulunduğu yere yapılmak istenen sığınmacı kampına da büyük tepki varmış. Biraz önce Ali Bilge'nin de o zaman bu nüfus demografik mühendislik, nüfus mühendisliği meselelerine de dönmemiz belki gerekebilir. Ayrıca da pek çok soru işareti var. Yani ilk grup bu sabah 8'den itibaren Türkiye'ye geliyor. Ama hükümet hangi limana ne kadar, nereye yerleştirileceğini ve nasıl bir prosedürle karşılanacaklarını açıklamış değiller. Ama İçişleri Bakanı hala sadece bugün 500 kişiyi almaya hazırız. Bu sayı artabilir demiş. Evet. Bir de protesto gösterisi vardı. Dikildi de. de değil mi? Evet. Ona da kulak verelim. Kulak verelim. Sözcü, Sözcü Gazetesi'nin televizyon e, video kaynağından gelen bir ses. E, röportajların sesi. Onu çektik. Şimdi oradan bir ses dinleyelim. Ee, ben e, Bergamo Adediye Başkanıyım. Ülkemizde olan hangi demokratik uygulamalara son bir yenisi eklenmek istiyorum. Dikilimizin bu bedelini de. ödememeli. Belki Dikilimize de. ülkemizin her Belki yana sahip çıkıyoruz ve hıfırtın uygulanmasına davet ediyoruz. Çok Eğer de. birileri alınır ise. Dikiliye, Dikiliye, Dikiliye istemiyorum. Yaramızda. Sadece bunu söyleyeceğim. İstemiyorum. Ne için, neden istemiyorsun? E çünkü e, çok fazla mülteci gelecek. Ve burası o mültecileri kaldıramaz kardeşim. E, kötü olaylar olacak. Hırsızlık artacak. Barınma sorunlu, sağlık sorunu, sağlık sorunu beraberinde getireceğiz. İkiliğe, mülteci kampının istenmemişin sebebi insanlara yardım etmemek değil. Sınırın öbür Gelsim tarafına kendi ülkelerine yakın geliyoruz kurulmasını daha iyi olduğunu düşündüğümüz için biz buradayız. Yoksa izani bakımından asla değil. Onlar da birer insan. Onun da yardıma ihtiyacı var. Böyle düşünüyoruz. Yani buraya da toplanmamızın amacı bu. Ya biz mülteci kampını kurmasını istemiyoruz. O yüzden tepki gösteriyoruz yani. Niçin kaygılısınız? Endişelerinizi anlatır mısınız? Ya bir sürü arkadaşlarımızın, işte arkadaşlarımız var. Ya onların yerine onların gelmesini istemiyoruz yani. Kendi ülkemize sahip çıkmak istiyoruz. Kendi ülkede sahip çıkamayan bir ülke başkalarına sahip çıkmaya çalışıyor. Biz onun için yani buradayız. Kaynağı sıcakta çalışıyoruz. Kurdurup yetiştirdiğimiz ürünleri mi yağmalattıralım? Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz oradan. Geri toplama merkezi sizin seralarınızın evet, olduğu bölgeye evet, mi kurulmak evet, isteniyor? Evet, aynen öyle. Siz de korkuyorsunuz. Tabii korkuyoruz. Hepimiz çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz oradan. O yüzden istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de Türkiye kendi açına bakmış mı da oradan buradan açı toparlıyor? Kendimize hayırımız yok bizim, öyle değil mi? İstemiyoruz. Mülteci kampına hayır diyoruz. Mülteci kampına hayır. Kendi fakirlerimizi sahipti sığlayalı ilk önce. Hiçbir memleket kabul etme. Biz niye kabul ediyoruz? ki? Ben ben, neden? Çünkü çocuğumun, torunumun, kendime ekmeğime ortak olmasını istemiyorum. Evet, bu ilk mülteci karşıtı şey. Galiba. Aslında oldu. Yani bir ufak, biraz önce sizinle konuşmuştuk da, mesela şey de oldu. Antep'te, Kilis'te yani o bölgelerde Suriye'deki savaş ilk başladığı zaman insanlar gidip orada protesto gösterileri düzenledi. Hatta Dünya Barış gününde çeşitli sivil toplum kuruluşları toplama kampının önünde e, pankart açıp canımız kanımız sana feda olsun Esad diye bir yandan sokakta yürürlerken bir diğer taraftan da bu mülteci kamplarının önünde sizleri istemiyoruz şeklinde protesto gösterileri gerçekleştirdiler. Ama bu Avrupa Birliği'nin geri kabul anlaşmasından sonra yapılan ilk e, bu anlaşma imzalandıktan sonra yapılan ilk e, protesto gösterisi ve Ege'deki galiba ilk olarak da nitelendirebilecek evet. protesto gösterisi. Söylemen, Argümanların hepsi aynı. Argümanımız e, Makedonya'da da, Avusturya'da da, İsveç'te de e, Macaristan'da yani da. Daha yani daha sert olanı var, daha yumuşak bir şekilde bunları dile getirenleri var. Mesela Pegida yürüyüşlerinde aynı şekilde dile getiriyordu. Yakın zamanda Polonya'da her sene düzenlenen ve polisle çatışmaların yaşandığı milliyetçilerin yürüyüşü bu sene çatışmasız bir şekilde oldu çünkü iktidar da bir şekilde destekliyor artık milliyetçilerin bu taleplerini. Orada mesela yapılan röportajlarda insanlar şey diyorlar. Büyük bir gözetim altında tutulsun gelenler ve gerekirlerse 2 ve 3 sene boyunca kolbantlarıyla beraber yaşasınlar. göçmen ve mülteci olduklarını tabii. biz anlayalım diyorlar. Peki ben küçük bir soru bu sınav sorusu değil. Ouzatay olsa ne derdi? Ne derdi efendim? Bat, dünya bat. Evet. Evet, böyle işte. Bakın. Yani hakikaten e, yani taş yürekli bir anlaşma olduğu söyleniyor zaten. Yunanistan'da da kaos var. Bir kere Pire'de e, etnik gruplar arasında çatışma çıkmış. Baya şiddet bekleniyor. Ayrıca Sakız Adası'nda da Hios'ta da 800'den fazla insan kaçmışlar, kaçmışlar. Evet. O şey, telleri keskin telleri keserek ya da nasıl yapmışlar çok ufak bir şey eklemek istiyorum Türkiye'deki bu görüşleri insanların temel olarak eksikliğini çektiği şey bilgi yani kimin geleceği ve ne şekilde olacağı bilinmiyor. Çünkü şeffaflık denilen bir şey yok bu politikada. Hem Avrupa Birliği açısından şeffaflık yok. Hem Türkiye açısından şeffaflık yok. İnsanlar evet. şey diyorlar mesela çatışmaların olduğu böl ülkelerine yakın bölgelerde konumlandırılsınlar diyorlar. Mesela Türkiye'nin Pakistan sınırında mı konumlandırılacak? Ya da Afganistan evet. sınırında mı konumlandırılacak? Şimdi Pakistanlar geliyor dikilden feribotları bindirince evet. Frontex'in feribotlarına. İşte ama bakanlar zaten herhangi bir şekilde hiçbir açıklama yapmadığı için yetkililer işte biraz önce sözünü ettik. Çok soru işareti var ve hiçbirinin cevabı Avrupa Birliği Gazetesi de vermiyor. Bugünkü çevirmen vermiyor. yokmuş. Yani The Guardian gazetesindeki makaleye göre yani bu insanların neden burada olduklarını söyleyebilecek yetkili mercileri anlatabilecek olan çevirmene evet. ihtiyaç varmış ve insanlar gitmiyorlarmış. Hukuk uzmanı da yok, çevirmen de yok ve 2300 kişi söz vermiş Avrupa Birliği İki yüzü gelmiş şimdiye evet. kadar. Ya olacak bir rezalet değil yani. Ya öyle alt... bir anlaşma imza attılar ki altyapısının herhangi bir şekilde kimse tarafından öngörüldüğü bir durum ortaya çıkmadı. Türkiye'de bu insanların nereye geliyorlar şu anda hiç kimse bilmiyor nasıl bir şekilde barınacak bu insanlar. Kimsenin hiçbir şey bilmiyor ama e, para, e, para, para, para, para. Para Para para para. Evet para. Ama Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci planının... E, İllegal yani uluslararası hukuka aykırı olabileceğini de söyleyen bir Birleşmiş Milletler yetkilisi de var zaten. Yani tam bir BBC dördüncü radyo söylüyor bunu. Yunanistan ama e, mültecilerin gönderilmesi her şeye rağmen e, başlayacaktır yapılacaktır diyor. Almanya'ya da çok az artık geliyormuş durmuş yani. Midilli'den Dikili'ye, Sakız'dan Çeşme'ye getirilecekler, eee mülteciler için hazırlıklar başladı diye haberler var. Var. Şimdi bir birkaç rakam da bitirelim. Genelkurmay Başkanlığı 27 PKK'lının öldürüldüğünü açıklamış. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haberde. Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik tutuklanmış. iddia edilenin ötesinde kendisinin videolarında Öldürdüğünü itiraf ettiğini gösteren evet. çok sayıda video vardı. Ve yalanlanmadı bunlar. Kendisi de İzmir'de Karabağlar ilçesinde bir lokantada güzellerinde ruhsatsız üç tabanca otomobillerinde bir kalashnikov uzun namlulu silahla evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız üç tabanca bir pompalı tüfek iki de telsiz ele geçirilmişti. İşte bu da Putin'de ders alsın filan diye de konuşuyordu zaten. Esad içinde böyle tehditler yönünden. Yani Türkmen. Esad da yaptığı son açıklamasında kendini yine kahraman ilan etmiş. Her 3-4 ayda bir kendini kahraman ilan eden bir diktatörle karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde kendini kahraman ilan etmiş. Evet. Çatış ateşkes sürüyor ama. Yani onu da söyleyebiliriz. Büyük. Pazar yeri bombalamalarının hmm. haberleri bu aralar çok fazla gelmiyor. Yani, Af örgütü de Türkiye binlerce mülteciyi Suriye'ye geri gönderdi diye bir açıklama yapmış. Bu da çok önemli. Yani Suriyeli mülteciler yol tehlikeli ama ya Türkiye'de kalmak o tehlikeli değil mi diye soruyorlar. Ee, bir de şeyden bahsedelim. Ee, yani bugünkü şeyde bir bilenço var. Ee, Özgür Düşünce gazetesinin manşet haberinde Hendek ve barikatların kaldırılması için yürütülen operasyonlarda en ağır kaybın Nusaybin'de yaşandığı 20 günde 30 şehit verildiğini söylüyor gazete. Onlarca ton ile tuzaklanan ilçede yürütülen operasyonun yanlışları üzerinde durulmuş. 4 bin bomba ve 412 şehit diye genelkurmay başkanlığından yapılan bir açıklamayı da söylüyorlar yani 25 Temmuz 2015 ile 1 Nisan 2016 tarihleri arasında 8 aylık bir süre içinde 4000 bomba 10 bin silah ele geçirilmiş 70 bin silahsa gizli bekliyor diyor ee, ayrıca 412 güvenlik personelinin de şehit olduğu açıklanıyor tabi şey binlerce ifade ediliyor binlerle daha 31 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı 3000'in üzerinde 3500 vermişti galiba PKK'lı öldürüldüğünü evet. Genelkurmay Başkanlığı'nın da yeni açıklaması dün 70, 27 mi kaç vermiş böyle bir rakamlar 27 PKK'lının öldürüldüğünü söylüyor ve böylece operasyonda Mardin'in Nusaybin'deki sadece ilçesindeki operasyonda öldürülen PKK'lı sayısında 156 olduğu söyleniyor tam bir 8 aydan beri devam eden tam bir savaş hali var. Milliyetçi Hareket Partili Ümit Özdağ'ın da bir önerisi var. Patlayıcılarla tuzaklanan binalar top atışı ile imha edilmeli diyor. Bence ...patlayıcıdan şüphelenilmeyenleri de imha etsinler... Ve patlayıcı ...cinada dün... bırakılmasın... ...o da iyi bir çözüm olabilir... ...patlayıcılarla dö döşenmiş evlerin... ...mesela Nusaybin'de oldukça... ...yüksek oranda olduğu da aynı şekilde söyleniyor... ...yani Nusaybin'i e toplam... ...topyekun imha etmekten de bahsedebiliriz... ...dolaylı evet, bu çıklama sayesinde... ...bin özel harekat polisi de... ...görevden ayrılmak için dilekçe vermiş... ...bu da herhalde... E, ...Türkiye Kolluk Kuvvetleri tarihinde... ilk defa oluyor... Gönüllü olarak özel harekata katılan, yani bu haberi yorumlamakta güçlük çekiyorum. T-24 haberi bu. Onlar da Sözcü'den almışlar. Sözcü'den evet. Sözcü gazetesi gönüllü olarak özel harekata katılan yaklaşık bin polis dilekçe vererek branştan çıkmak istediğini ileri sürmüş. Evet. Yani genel hizmet bölümüne aktarılmak istenmiş. Fakat özel tim talebi kabul etmemiş. Şimdi burada anlamadığım şöyle bir şey var. Yani haberde Emniyet Genel Müdürü Cemalettin Lekesi'nin de polislerin muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Yoksa operasyonlar zafiyete uğrayacaktır. Şimdi Türkçe olarak bunu soru olarak ortaya atıyorum yani. Gönüllü olarak özel harekata katılan bin polisten bahsediyoruz. Onlar gitmek istemiyorlarsa zorla tutulabilirler mi? Gönüllü kavramı ne demek? Yani gönüllülük de bedavaya gönüllülük olmuyor ama bir de o var. Bir şeye teminat altına alıyorsunuz. Sonuçta resmi bir görev bu değil mi? Evet ama o zaman gönüllü şeyi düşer. Oranı mı düşer? gönüllü orası? Hayır gönüllü kategorisi kalkar çünkü. Ha, kategorik olarak evet. Evet yani artık gönüllü diyemeyiz onlara değil mi? Çünkü istemiyoruz diyorlar. Yani gönüllü olmak şöyle bir şey olarak işliyor muhtemelen. Yani bir özel harekatçılık branşı var. Mesela su altı polisliği gibi de bir branş var. İnsanlar su altı branşını tercih etmek yerine bu branşı tercih ediyorlar. Yani bir kariyer alanındaki bir gönüllü olarak farklı bir yöne giriş gibi bir şey söz konusu burada. Yani gönüllü olarak sormuyorlardır muhtemelen. Kim özel arkadaş olmak istiyor? Ben, ben, ben diye böyle öne çıkmıyorlardır. Bunun bir getirisi var. Peki bu gönüllü meselesini araştıralım. Araştıralım. araştıralım. Bir de günün son sorusu. Bunu daha önce sormuştuk ama bir kez daha ortaya atıyorum ben. Erdoğan'dan Obama'ya sitem ve yalanlama geldi. Evet. Üzüldüm ikili görüşmede bana bunları söylemedi dedi. Şimdi burada soru şu yani eğer Seydi cevabını da alırdı diyor. Basına yönelik tutumunuz rahatsız edici şeklinde eleştirisini yönelttiği zaman Obama o sözleri ne zaman söyledi tartışması filan var. Benim buradaki tereddüdüm şurada soru olan meselesi. Sence acaba bir tercüme eksikliği mi bu, tercüman hatası mı yoksa e, Obama'nın bir şey mi? Art niyetlisiniz yani art niyetli bu haberleri. Obama mı insana. yalan söylüyor, Kimse ya, yalan tercüman mı yalan Hayır, söylüyor? Hayır, tercümanın da yalan söylemesi bir durum var. Haberi Okya'nın art niyetli olan bakışı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı bu konuyla alakalı haberiniz var mı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sorun olmadığını söyledi. Obama'nın Türkiye'deki bazı yaklaşımlarından rahatsız duyduğuna ilişkin sözleri... ...Sayın Obama'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir eleştirisi olmadı, Türkiye'ye yönelik bir eleştirisi oldu dedi. Yani sonuçta bu Cumhurbaşkanı Obama ve Erdoğan arasında değil. Çavuşoğlu ile Çavuşoğlu Erdoğan, göre. Erdoğan arasında. Hayır, bu durum Çavuşoğlu Erdoğan arasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine karşılayan resmi yetkili Çavuşoğlu... Cumhurbaşkanının. Ama bu durum Obama ile Türkiye arasında, Türkiye'ye yönelik eleştiri Erdoğan değil. Değil. Erdoğan diyor ki Obama bana böyle bir şey söylemedi diyor. Efendim burada da Davutoğlu da şey da Davut çıktı. Çavuşoğlu, Davut o, Çavuşoğlu da diyor ki Sayın Obama'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir eleştirisi olmadı diyor. Tamam. Cumhurbaşkanıyla aynı hemfikir. Ama Obama ben söyledim diyor. Ama o söylemiş de Türkiye'ye yönelik söylemiş. Cumhurbaşkanına söylememiş de. Anlatabiliyor muyum? Cumhurbaşkanının alakası yok. Bu Türkiye'ye dair bir şey. Cumhurbaşkanı değil burada eleştirilen kişi. Soru, Türkiye, topyekün hepimiz. Peki bunun Amerika ile bir alakası var mı? Obama'nın Amerika ile bir alakası var mı sence? Var. Paralel yapının ne olduğunu anlamış olması gerek. En son yapılan açıklamada öyleydi. Tüm örneklerini verdik paralel yapının ne olduğuna dair çok iyi bir şekilde tekrar anlattık. Bunların medya özgürlüğü ile ilgisi olmadığını anlattık. Başkaları hakkında sahte deliller üreterek zamanında bunları hapse attıran insanların gazetecileri bugün hesap verdiği zaman da efendim basın özgürlüğü ya da gazetecilikten dolayı içeri attırılıyorlar demesi gerçekten uzak bir anlayışın sergilenmesi demektir dedi. İlginç ilginç ve yorum açıklıyor. Bir... Çok yerinde oldu. demek Kapa de bulunmuş kapatıyorum Canluka programı ama eee ...yüzümüze söylesinler biz cevabımızı veririz... ...demiş obama aynı zamanda çavuş oldu... ...ben hızımı alamadım ama kendi aramızda konuşmadığımız... ...bir konuyu konuşmuş gibi bir hava istirmek... ...doğru değildir diyerek de dönüş yolunda muhtemelen... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin olmasa bile... ...döndükten sonra konuşmuştur muhtemelen. Biz... ...çıkalım dans edelim... ...The Monkey Time... ...Maymun dansı yapacağız şimdi... ...Major Lans ile beraber... Evet, sevdiğimiz dans. evet Major Lans... 4 Nisan 1939'da doğmuş bugün yani. Ee, Amerikalı bir rhythm ve blues janrında şarkı söyleyen biri. Ee, ve en yani en ünlü parçalarından biri de bu e, Maymun Dansı zamanı diyor. The Monkey Time. Şimdi onu yapmaya gidiyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> çık